اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأسلح لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلادين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وانت نصيري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 Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti, selamı hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah azim hakkı hak olarak tanıtıp, hakka tabi olmayı batılı batılı olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Evet, fe inne istiqal hadithi kelamullah dedik ve khayrel hadi hadi Muhammed. Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed ve Vesselam'ın yoludur. Sözlerin en doğrusu olan Allah'ın kelamı, Cenab-ı Hakk'ın e, bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk e, Fatiha'dan sonra ilk beş e, ayetini okuyacağız inşallah. Ondan sonra devam ediyoruz. <gülüyor>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 على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا شهيدين شاكرين من قلب سليم ايوه Bakara suresi Medine'de inmiştir. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zalikel kitabu la raybe <tiedor> fi eliflamin. Eliflamin bunlar mukata harfleridir. Biraz sonra inşallah açıklamasını yapacağız. Mukata harflerine herhangi bir mana verilmiyor. Bu Allah'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arasında efendim e, Gizli bir şifredir Cenab-ı Hak ona Hiçbir alim efendim O ma, kelimelere mana vermemiştir Vermediğinden ötürü de Arap edebiyatının en üstünlüğünü O harflerle İhtifa ettiği için bütün efendim Şairleri bütün edebiyatçıları Şaşkınlığa uğratan bu Efendim mukata harfleridir Zalikel kitabu La raybe fiy hudelil Muttaqin Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan, hiçbir şüphe olmayan bu kitap hidayete erenler için bir rehberdir. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitap hidayete erenler için bir hidayet kaynağıdır, yani bir rehberdir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ bil وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. Onlar o kimselerdir ki gayba iman eder, namazı dost kılar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Yine اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ من قبلك Yine onlar o kimselerdir ki sana inene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ve ahirette de kesin ona olarak inanırlar. Ulaike alâ hüdemir <gülüyor> rabbihim ve ulaike humül İşte onlar Rablerinde de bir hidayet üzeredirler. Ve onlar da kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet. Burada Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Efendim bu Kur'an'ın muttakiler için bir hidayet kaynağı olduğu, kendisine iman eden efendim o muttakilerin sıfatlarını saydı. Bir, gayba iman. İki, dost doğru namaz kılmak. Üç, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızka, rızkı Allah yolunda gösterişsiz, rüyasız bir şekilde herhangi desinlere kaçmadan onun yolunda harcamak kendisine inen kitaba, Kur'an'a yani ve kendisinden önce indirilen kitaplara iman etmek, ahirete de yakinen iman etmek. Yani Kur'an bunlara rehberlik yapar diyor Cenab-ı Hak Celle ve Aleyhazretleri. Yani eğer bir mesela müttakiler olabilmek için bu beş sıfatı taşıması lazım. Bu beş sıfatı taşıyan müttakidir ki mesela, Bunlar efendim Kur'an'dan faydalanabilirler. Bunun dışında ki insan Kur'an'dan faydalanamaz. Ancak faydalanabilmesi için muttakilik şartı var. Evet. Ulaike ala hüdemirrabbihim ve ulaike muflihun İşte kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Yani Cenab-ı Hak burada kurtuluş reçetesini beş tane maddeye bağlıyor. Bir, gayba iman. Allah'ı görmediği halde iman etmek. Cenneti görmediği halde iman etmek. Cehennemi görmediği halde iman etmek. Efendim peygamberler bir kısım insanlar görmüştü. Sahabeler görmüştü. Sahabelerden sonrakilere gayiptir. Bize gayiptir. Görmeden iman etmek. Efendim Cenab-ı Hakk'ın gayben efendim bildirdiği bütün şeylere iman etmek. Ondan sonra dosdoğru namaz kılmak. Efendim Allah'ın kendilere vermiş olduğu rızıktan Allah yolunda infak etmek... Efendim Kur'an'a ve Kur'an'dan önce inen kitaplara iman etmek ahirette de yakinen yani kesin bir şekilde. Yakın denilen yakın mesela şöyle birbirimizi gördüğümüz bir şey diyoruz. Yakın efendim daha çok mesela yakın. Yani his edebileceğimiz, kalben, ruhen hissedebileceğimiz en yakınlık yani yakından daha bir yakın. Evet. Şimdi hurufu mukata dedik. Denilen bu harflerin gerçek manasını ancak Allah bilir. Alimler bu ayetler hakkındaki görüşleri şöyle e, söylemişlerdir. Kur'an'ın isimlerinden biri başında bulunan sürelerin isimlerinden biri hece harfleri, Kur'an'ın sırrı yani bir manada hece harfleri denilmiştir. Bir manada Kur'an'ın sırrı denilmiştir. Allah'ın isimlerinden biri biri Allah'ın e, isimleriyle efendim bu yani Kur'an e, bu isimlerle Allah'ın isimleriyle efendim başlaması Mesela ancak Kur'an'a mesela başlarken bu harflerle başlanabilmesi, bazı kelime ve cümlelerin kısaltılmış şekli, surelerin başlangıç ve bitişini gösteren bir işaret, efendim bir de müşriklerin dikkatini çeken, çekmek amacıyla kullanılan sembol. Yani mesela o günkü edebiyatı, çürütebilmek için, edebiyata üstünlük gelebilmek için her bir peygamberin kendi asrına ait bir takım mesela mucizelerle gelmişlerdi. Mesela Hz. İsa, Musa Aleyhisselam döneminde sihirbazlık baş gösteriyordu. Allahü Teala ona mucize olarak asasını gö gönderdi mesela. Asayı yere attığında hemen Efendim yılan verdi ve o sihirbazların yaptıkları bütün şeylerini yuttu ve içine aldı. Yani orada Cenab-ı Hak o peygamberin üstünlüğünü o asayla ispatlattırdı. Yani burada da Kur'an'ın üstünlüğünü ispatlatabilmek için birçok mesela sadece Kur'an, mesela Bakara suresinde değil, mesela Elif La, minvar, elif, la var, Elif La Min Sat var, Elif La var, Elif La Ra var, efendim birkaç mesela surelerin başında bu şekil geliyor bu da yine bir manada da müşriklerin dikkatini çekmek için kullanılan semboller. Müşrikler için bu harfleri kullanarak ay ayetlerin bir benzerini meydana getirmeleri konusunda meydan okumaktadır. Yani düşünün mesela Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri burada bir manada da müşriklere efendim e meydan okuyor ve diyor ki eğer siz mesela gücünüz yetiyorsa aynı benzeri benzer şeyi siz getirin. Evet. Kur'an bu gibi harflerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla bir manada da Kur'an mesela ancak bu gibi harflerden meydana gelmiştir. Eliften, lam'dan, mim'den veya işte efendim bizim mesela Kur'an harfleri dediğimiz efendim bir takım harflerden Kur'an meydana gelmiştir. Sözlerinden bir canlılık vardır. Üslup, belagat ve beyan bakımında da eşsizdir. Yani bunu aynı zamanda üslup yönüyle de, belagat yönüyle de ve be beyan bakımında da yani açıklama bakımında da eşsizdir yani hiçbir benzeri yoktur. Bu gibi harflere bir takım anlamlar vererek ebced hesabı ile gaybi bildiğini iddia etmek ise küfürdür. Bakın, mesela, heh, bunu mesela çünkü yani işte efendim şu e, işte harf şu evcet harfine göre şudur, şuna göre şudur diye mesela efendim bunu tefsir etmek ise küfürdür. Nauzu billah. Evet. İkincisi Allah'tan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail vasıtasıyla indirilmesi hususunda ve ifade ettiği hükümlerde hükümlerde hiçbir şüphe olmayan bu Kur'an. Yani Cenab-ı Hak diyor ya mesela efendim gayba iman. Kur'an Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde olup onun emrettiği şeyleri yerine getiren, yasakladığı şeyler şeyleri de efendim uzaklaşan onlardan kaçınmak suretiyle Allah'ın azabından sakınan kimseler için doğru yolu gösteren ve Allah'ın izniyle doğru yola ileten bir mutluluk ve selamet yoludur ve selamet için mutluluk ve selamet için müminlere nedir? bir rehberdir tüm insanlar için bir hidayet rehberi olan Kur'an'dan gerçek anlamda ancak muttakiler istifade ederler yani takva sahibiler sahibi olanlarımız istifade ederler çünkü onlar akıl sahibi ve hakkı isteyen kimselerdir. Doğru yolu göstermek insanların yapabileceği bir şeydir. Fakat doğru yola iletmek yalnız Allah'a aittir. Mesela diyelim ki bir insan doğru yolu gösterebilir ama doğru yola iletme Allah'a aittir. Yani onu Cenabı Peygamber sallallahu aleyhi ve birçok yakınlarını mesela İslam yoluna mesela getirmek için uğraşıyordu. Gelmi gelmediklerinden ötürü çok şey üzülüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak ey Habibim üzülme. Onlara sen sana düşen tebliğdir. Sen onları davet et. Hidayeti veren benim. Yani eğer hidayete müstahakseler zaten onları doğru yola iletirim. de değildir. Evet. Kim Allah'tan başkası Başka bir kimsenin hidayet ettiğini iddia ederse Allah'a orta koşmuş olur. Efendim işte mesela adam çıkar çıkıp der ya işte ben falan adamı hidayet erdirdim. Hayır. Sen ona yol gösterdin, hidayet erdiren Allah'tır. Muttakiler gözden ve duyulardan gizli olan, insan idrakını aşan, bilinmeyen gaybi gerçeklere Allah'a, meleklere, nebilere, kitaplara, kitaplarına Resullerine, efendim, hesaba, mizana, cennete, cehennem gibi ahirette görülecek hadiselere inanırlar. Bunlar nedir? gaybi meselelerdir. Namazı, rükün ve şartlarını tamamlamak suretiyle, tam olarak yerine getirmek suretiyle, huşu içerisinde ve devamlı eda ederler. Dosdoğru namaz kılmak. Bir manada da dosdoğru namaz kılmak, efendim, Namazın bütün rükünlerine, bütün efendim farzlarına, sünnetlerine uymak suretiyle tamam tam tadili erkenla kılmaktır dost doğru namaz. Diğer bir dost doğruluktaki gaye efendim o namazı, namaz kılan kişinin günahlardan alıkonulabilmesidir. Yani kişiyi günahtan alıkoyabilecek bir namazsa namazı kılmıştır. Değilse boşuna namaz kılmıştır. Evet kendilerine rızık olarak verdiğimiz insan için yararlı olan bütün maddi yiyecek, içecek, yiyecek ve çocuk veya manevi bilgi ve erdem gibi şeylerden bir kısmını Allah yolunda zekat ve sadaka olarak harcarlar. Şimdi infakın bir manası, mesela bir taraf bir yönüyle zekat ve sadakadır ve fitredir. Diğer yönüyle Zekat ve sadaka ve fitreye dahil olmadan sadece Allah rızası için onun rızasını gözeterek yapılan infaktır, yardımdır. Mali bir yardımdır. Evet. İman, Kur'an ve sahih sünnette zikredilen ve inanılması zaruri olan şeyleri şüphesiz bir şekilde kesin olarak kalple tasdik, dille ikrar etmek. Bu bildirilen şeyler gereğince amel edip ve bu şeylerin aksine hareket etmemek. Ve bu şeyleri bozacak söz ve hareketlerde uzak durmak. Gaybın türleri: bir yalnızca Allah'ın gayb bildiği gayb, iki Allah'ın vahiy yoluyla resullerden dilediğine bildirdiği gayb. Mesela gaybi Allah'tan başka kimse bilmez ve Allah yalnız Celle Celal'ın bütün gaybi, Gaybın mesela bilinci bilinmesi Allah'a aittir. Fakat diğer bir gayb yolu Allah'ın vahiy yoluyla peygamberlerine, resullerine bildirdiği gayb, bu da mesela gayb içindedir, ama bunu peygamberler bilir manası değildir yani, Cenab-ı Hak vahiy ediyor o gaybi olan şeyi vahiy ettiğinden ötürü onlar da ümmete açıklıyorlar evet, Allah'ın rüya yoluyla salih kimselere bildirdiği gayb, mesela bazen rüya yoluyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rüya, efendim, nübüvvet parçalarından bir parçadır. Otur, otur, otur, otur, otur, otur, sonra görüşürüz. Otur. Evet. Ee, şimdi, mesela rüya da bir manada vahyin bir parçasıdır. Yani, o da salih kişilerin gördüğü rüya. Mesela bazen bir, efendim, rüyay-i sadıka var, rüyay-i kazıba var. Yani, sadıka, rüyay-i sadıka doğru rüyadır, rüyay-i kazıba. Yani yalancı rüyadır. Bu rüya sadıka salihlerin görmüş olduğu bir rüya. Bazen o rüya mesela olmuş bir şeyi gösterir, bazen gelecek olan bir şeyi gösterir. Bu da gaybidir. Evet. Cinlerden semadan dördüncüsü, cinlerden semadan çalarak kahin ve sihirbaz dostlarına bildirdiği gayb. Bu da gaybi iştedir. Mesela bunu bildirdiğini iddia etmek, o cinlerin, o sihirbazların bu bildirdiği gaybi diyelim ki bunu ben biliyorum demesi küfürdür. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kahine, bir sihirbaza gider, onun söylediği, bu doğru söylediği dediğinde mesela onu tasdiklerse Muhammed'e inen, inen Kur'an'ı inkar etmiştir. Evet. Beşincisi ise duyu yoluyla, duyu organlarımızla algılayamadığımız, fakat cinler tarafında bilinen gayb. Mesela, düğü organlarımızla on, algılayamadığımız bir takım şeyler var, ama cinler tarafında bilinen bir gayb. Cinler de mesela bazen gök kaplarına gidiyorlar. Efendim bazen efendim oy gökler mesela inen gayri meselelerden bazı şeyleri duymak için kulak verirler ve onların onları takip eden bir takım efendim melekler ve ateş oluyor ve onları orada kovuyorlar. Onlar efendim duydukları, oradaki görmüş oldukları, kulakla mesela duydukları bir takım bazı şeyleri gelip kendisine sığınan kendisine yardım dileyen, kendisine efendim şey yapan kahin ve sihirbazlara onlar da birkaç tane ilave ederek halka sanki gaybi bilmiş gibi bildirmek. Bu da yine de böyle bir gayb de var. Yani demek ki özetleyecek olursak gaybi Allah'tan başka kimse bilmez. Gaybin diğer bir yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim vahiy yoluyla kendisine bildirilen gayb bir de salih kimselerin görmüş olduğu rüyalar yoluyla gayip Semadan efendim cinlerin semadan çalarak kahir ve sihirbazlara bildirdiği gayb. Bir de duyu yoluyla, duyu organlarıyla algılayamadığımız fakat cinler tarafından bilinen bir gayb. Evet kısa bir ifadeyle bunlar gaybin türleri bunlar. 4. Ey Muhammed takva sahipleri, sahibi bir müminler sana indirilen Kur'an'ın hükmünü kıyamete kadar geçerli olacağına ve ancak, ancak ona bağlananların kurtuluşa ereceklerine ve senden önceki nebi ve resullere indirilen Tevrat, Zebur ve İncil gibi kitaplara İbrahim ve Musa'nın sayfelerine, efendim sayfeleri Allah katında, e, sayfelerinin Allah katında gelen tahrif edilmemiş haline inanırlar. Mesela yani nasıl biz Kur'an'a iman etmekle mükellef olduğumuz gibi. Geçmişteki Kur'an'dan önce inen kitap ve sahif sulara, sayfelere de iman etmek zorunluluğumuz var. Hangi sayfeler Allah'tan inen tarif olmamış, insanların değiştirmediği Kur'an mesela Tevrat, İncil, Zebur ve sayfeler. Ve dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ehli kitabın haberlerini ne tasdikleyin ne de yalanlayın. Belki tasdik ettiğiniz doğru olabilir ya mesela yalan olabilir. Tasdiklediniz mesela doğru olabilir, olmayabilir. Bu şekil, onun için onların verdikleri haberleri ne yalanlayın, ne de efendim doğrulayın. Evet, çünkü yalanladığımız zaman Allah'tan inmiş bir şey olup mesela, eğer değiştirilmemiş bir şeyse bu sefer onu inkar etmiş oluyorsunuz, billah. Bu da tehlikeli bir şeydir. Ve işte müminler nedir yani mesela, hani ey Muhammed, mesela senden önce, ve ma unzile min kablike, mesela senden önce inen kitaplara sana inen kitaba ve senden önce inen kitaplara ve sayfelere de onlar iman ederler onlar ahiret gününde gününde gerçekleşecek olan berzah yani efendim işte insanların haşır berzah dediğimiz baz haşır hesap mizan mesela insanların haşre toplanması hesap vermesi mizan terazinin kurulması cennet ve cehennem cehennemde şüphesiz bir şekilde ol olarak iman eder ve o gün için hazırlık yaparlar Ahirete gerçek anlamda iman ederler Allah'ın azabından Cehennem azabından kurtulmak Ve cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'ın emrettiği şeyleri yapar Ve yasak ettiği şeylerden de Kaçınırlar Bu vasıfları taşıyan mutlakiler Rablerinin Kendilerini doğru yola ulaştırdığı Ve bu yolda sabit kıldığı Cehennemden kurtarıp kurtarıp dünya cennetini vaad ettiği dünya ve ahirette hem mutlu hem de kazançlı kıldığı kimselerdir. Ula ika ala huda min Rabbihi wa ula muflihun. İşte bu beş tane efendim maddedeki geçen o efendim şeyin muttakilerin sıfatlarındaki gaybi iman gayba iman etmek efendim dost doğru namaz kılmak, bunları özetleyelim inşallah. Efendim Allah'ın vermiş olduğu rızkı Allah yolunda infak etmek, efendim Kur'an'a ve Kur'an'dan önce inen kitaplara iman etmek ve ahirete de yakinen iman etmek. Bunları yapanların doğru yolda olduğunu ve kurtuluşa erenlerde de bunlar olduğunu vurgulamaktadır. Kısa bir ifadeyle bu 5 ayet bunu bize vurguladı. Evet. edebül Lisan'da evet 51. hadise gelmiştik. Ubeydullah bin Muhammed et-Teymi'den El Ahnef bin Kaysa konuşma yap denildi. O da dilimin vartaya düşmesinden korkuyorum dedi. Yani konuşma yaptığım zaman belki dilim sağa sola kayar. Belki dilim beni günaha sürükleyebilir diye ondan korkuyorum. Ama bizim dillerimiz hiç korkmuyor. Bu kadar bir konuşuyor ki her yani kendisini ilgilendirsin ilgilendirmesin. Evet. Hasan el Basri radıyallahu an bir gün Muaviye bin Ebu Sufyan radıyallahu an huzurunda konuşuluyor ve mecliste bulunan El Ahnef bin Kays radıyallahu an ise susuyordu. Muaviye'nin radıyallahu an adamları dediler ki ey Ebu Bekir sen niçin konuşmuyorsun Ahnef dedi ki yalan konuşursam Allah'tan doğru konuşursam sizden korkuyorum konuşacağım ama doğru konuşursam sizden korkuyorum. Yalan konuşursam Allah'tan korkuyorum. Doğru konuşursam benim, benim başıma bir şey getirirsiniz. Niçin susuyorsun, konuşmuyorsun? Yalan konuşursam Allah'tan, doğru konuşursam sizden korkuyorum. Ya, demek ki konuşmanın çok ölçülü olması lazım yani. Evet. Adi bin Hatem radıyallahu anh dedi ki Kişinin bereketi ve hayırsızlığı iki dudağı arasında Yani dilindedir Kişinin bereketi Ve hayırsızlığı Yani bereketi de olabilir Hayırlı da olabilir Hayırsız da olabilir Bu da nedir? İki dudağı arasındaki olan şeydir Yani iki dudak arasında insana bereket de getirir Hayırsız da getirir, hayırsız da olabilir Günaha da sokar, sevabı da sokar Evet. Ebu Bekir bin Ayaş an dedi ki Dört ülkenin Hint, Çin, Kisra ve Kayser hükümdarları Bir araya geldiler Ve bir kelime üzerinde konuşmaya başladılar Birisi dedi ki Ben konuştuğuma pişman olurum Fakat konuşmadığım şeye pişman olmam Diğeri ben bir şey söylediğimde o söz bana hükmedici olur. Ben artık ona hükmedemem. Eğer konuşmazsam o söz benim için hükmüm altında olur. O bana hükmedemez dedi. Değil mi? İnsan hani söylediği sözün mesela mahkumu olur ya. Yanlış bir söz söylersin muhatabına. Bu sefer özür dilemek zorunda kalırsın. E ne oldu? O söz daha önce mesela sen o sözün mesela hakimi iken bu sefer o sözün mahkumu oldun. Evet, bir üçüncüsü dedi ki, sözü kendisine döndüğü zaman zarar veren, dönmediği zaman faydası olmayan konuşmacıya hayret ederim. Sözü kendisine döndüğü zaman zarar veren, dönmediği zaman faydası olmayan konuşmacıya hayret ederim. Dördüncüsü de şöyle dedi, konuşmadığım sözü reddetmek, bana konuştuğum sözü reddetmekten kolaydır. İşte dil çok önemlidir hakikaten. Her yerde, her cemaatte, çarşıda olsun, pazarda olsun, evde olsun, barkta olsun, ailede olsun, çoluk çocuk arasında olsun, karı koca arasında olsun, anne baba arasında olsun, efendim evlat baba anne arasında olsun, baba anne arasında olsun, diğer komşular arasında olsun, iş yerinde olsun, nerede olursa olsun her zaman ölçülü konuşmak güzeldir yani. Evet, tabii ki. Berra bin Azib radiyallahu an aleyküselam Bir bedevi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki yavrum hoş geldiniz. Muhammed efendi hoş geldi. Evet dedi ki bana beni cennete sokacak ameli göster buyurdu. Açı doyur dedi. Susuzlara su ver. İyiliği emret, kötülüğe mani ol. Bunlara güç yetirmezsen hayırsız sözlerden dilini çek. Bakın. Cennete sokacak ameli göster. O amellerden biri dedi açı duyur Diğeri sısızlara su ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki diyor dedi ben yeryüzünde olsaydım insanlara su dağıtırdım. Suyun o kadar hayır ve sevabı büyüktür. Eli emret Kötülüğe mani ol Bunlara da güç yettiremezsen Hayırsız sözlerden dilini çek Yani eğer Hayırsız söz sözlerden Dilini çekersen bu açı doyurur Susuzlara su vermiş gibi Kötülüğü emretmiş ya kötülüğe mani Olmuş gibi iyiliği emretmiş kötülüğe mani Olmuş gibi o dili Efendim kötü şeylerde hayırsız sözlerde Çekersen o sevabı elde ediyorsun Var ya ona güç yetmez Ona gücün yeter Evet Evet Ebu Zer radiyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların kötülüklerinden vazgeç, bu senin kendin için verdiğin bir sadakadır. İnsanların kötülüklerinden vazgeç, bu senin kendin için vermiş olduğun bir sadakadır. Bugünün insanı ne yapıyor? Oo, eşiyor da eşiyor. Ya Ahmet böyle konuştu. Ama ne konuştu? Ya niçin konuştu? Neden konuştu? E kardeşim sana ne ya? Ne konuştu? Konuştu. Yani konuştuğunda adam konuştuğunda mesela söylediği sözden sorumludur. Sen konuşurken onu adamın günahını ve niye alıyorsun? Ne konuştu? Niçin konuştu? Ne yaptı? Ne yapacaktı? Sana ne kardeş? Ne yapacaktı? Ne yapacaktı? O onun sorunudur. Ne konuştu konuştuysa onun konuşmasıdır. Hayır konuştuysa kendisi nedir? Şer konuştuysa kendisi nedir? E ben konuştuğum takdirde ne oluyor? Benim sevabım ona onun günahı bana geliyor. İşte onun için bunlara da iyi dikkat etmek lazım. İnsanların kötülüklerinden vazgeç. Bu senin kendin için vermiş olduğun bir sadakadır. Evet. Evet. Bir dahaki dersimizde fazla konuşmaktan ve batıla dalmaktan nehiyle ilgili başlayan başlıkla başlayacağız. Burada kalıyoruz. Bu edeb lisanda. Burada kalıyoruz bunu. Evet. Şimdi geçtik. Mes ee, geçen hafta ibaresini okumuş olduğumuz Taharet bölümüyle ilgili birinci kitabın toplu manası Taharet temizliğin hükmü yani evvela bu temizliğin hükmünü, temizliğin hükmü nedir? Taharetin Vacip oluşun şartları Mesela taharet nerede vacip olur Nasıl vacip olur Nasıl? Yani vacip bir manada dedik Farzdır Kendisine namaz vacip olanlara da Olana taharet de vaciptir Yani kime namaz vacipse Kime namaz farsa Taharet de ona farzdır Bunun için on şart vardır Bir İslam Yani Müslüman olmayan kişinin Namazı olmadığı gibi tahareti da de sahi değildir. İki akıl. Efendim, yani namaz kafire farz değildir. Yani namazı kılabilmesi için, kendisine namazın farz olabilmesi için İslam olması lazım. Müslüman olması lazım. İki, akıl. Deliye farz değildir. Taharete farz değil, namazda farz değil. Üç, bulu. Yani iyi ve kötüyü seçecek, seçebilecek bir çağa gelmiş. Sabi çocuğa, farz değil. Örneğin 6 yaşında, 7 yaşındaki bir çocuğa. Mesela bazen 8-9 yaşındaki bir çocuk buluş er erebiliyor. 13-15 yaşında da buluş çağına erebiliyor. Ama mesela genelde e, işte 13 ile 15 arası e, devam, e, yani genel kayde bunu gösteriyor. Bunun dışında yani mesela nadiren bazen 9 yaşında da olabilir. Efendim, mesela hanımlarda da öyle öyle olur. Bazen bir kadın ee, mesela hanım, buluğu, hanı, kız çocukların buluğu çağı nedir? Kız çocukların hayız görmesi çağıdır. Bazen o hayız gören kadın, mesela genç kız, 9 yaşında da görebilir, 13 ile 15 yaşında da görebilir bazen olgun mesela, mesela işte sıcak beldelerde Suudi Arabistan gibi 9 yaşındaki bir çocuk bazen 13-15 yaşındaki bir çocuk gibi böyle gösterişli bir hale de gelebiliyor. Böyle yani sen, sen onu gördüğünde 9 yaşında demezsin. Yani 15 17 ve 18 yaşında dersin yani. Öyle bir mesela durumda olur. İşte onun için e, bunların olabilmesi için üçüncüsü bulu. Dördüncüsü hayız ve nifas kanının kesilmesi bu hanımlara mahsustur. Mesela Kendisine taharetin vacip olabilmesi için Namazın vacip olabilmesi için Hanım olan mesela bir kadının Hayiz ve nifas kanından temizlenmiş olması Beşincisi vaktin girmesi Yani vakit girmeden namaz farz olmaz Ancak vakit girdiği takdirde ne olur? Vacip olur e, Namaz vacip olunca ne olur? Taharet de vacip olur Abdest de vacip olur Temizlik de vacip olur Altı Uyku halinde olmaması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi üzerinde kalem kalkmıştır. Uykuda olanın, deli olanın ve baygınlık içilenin. Bu üç halde olan bir insanın üzerinde kalem kalkar. Yani ne günah yazılır ne sevap yazılır. Ama ayırdıktan sonra, mesela uykudaydı, uy o uyandı, ya ben namaz kılacaktım, unuttum veya uykuda kaldım. Hemen kalktığı gibi kılması lazım. Ya dur bakayım ben bunu öğlene bırakayım. Veya sabah namazını kılmadı öğlene bırakayım. Öğleni oldu ki mesela dal, dalmıştı, yatmıştı. Baktı ki ikindi olmuş. Ya ben bunu ikinden sonra kılayım gibi değil. Hemen kalktığı gibi kılması lazım. Unutulan bir namazın bir efendim ibadetin efendim kefareti onu anında eda etmektir. Onu eda ettiğin zaman kefareti olur. Sabah da öyledir. Öğlen de öyledir. Herhangi bir namaz da öyledir. Evet. Uyku halinde olmaması. Yedi Unutmuş olmaması Mesela Bazen olabilir bazı insanlarda Unutkanlık hali efendim e, Galip gelir Mesela adamıza mesela Bir hatırlamaya çalışır Allah Allah ya ben namaz kılmamıştım Eyvah Hemen namazını, namazını kılar Yani o unutma halinde Cenab-ı Hak onu üzerine kalemi yazmaz yani Çünkü unutulmuştur yani onu kasti olarak yapmamıştır ama kasti olarak yaptığı takdirde na'uzubillah küfre kadar girebilecek bir durumlar olur çünkü mesela sahabe-i kiram namaz kadar namazın dışında hiçbir şey küfürle itham etmiyorlardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim namaz namazla efendim müminle kafir arasındaki fark namazdır yani burada bazı olema namaz kırmayan kişinin kafir olduğuna dair hüküm vermişlerdir yani bazı ulema da tövbe ederse bunda bir sakınca yoktur. Tembellikten ötürü bunu efendim şey yapmışlarsa bu da bir kolaylık yolunu seçmişler. İstiyari bir meseledir bunlarda. Yani esas terk edilmemesi konusudur. Evet. Sekiz zorlama altında olmaması. Yani efendim diyelim ki bir insan namaz kılacak veya efendim taharet alacak, işte temizlik yapacak fakat bu durum mesela o kişiyi zorlama altında tutuyor. Mesela bir manilik var. O manilin olduğu yerde ne olur? O şart ortada efendim kalkmaz başka yollarla elde edilebilir. Mesela efendim teminle yapılabilir. Başka bir şekilde yapılabilir. Yani zorlama altında mesela birinin efendim diktatörlüğüyle efendim işte diyelim adam hapsedilmiş bırakılmamıştır yapılmamıştır. Bu zorlama altında olan efendim kişi de o efendim, anki durumda efendim, şey değildir, mesul değildir. Çünkü zor altındadır, zorlama altındadır. Evet. Dokuz, su veya temiz toprağın bulunması. Yani bir yerde efendim, diyelim ki, e, namaz vakti girdi, temiz, yani su var, temiz su olması lazım. Ama temiz su yoksa, necis su varsa, o zaman temiz toprakla temmüm yatar. Evet. On, taharet yapmaya muktedir olması. Yani taharet almak için, namaz kılmak için bu işe muktedir olması. Yani iktidar sahibi olması. Kendisi onu mesela yapabilecek güçte olması. Mesela diyelim yapabilecek gücü yoksa, efendim ayakta yapamayacaksa oturarak yapar. Oturarak yapamayacaksa yatarak yapar. Gibi. Yani bu muktedir olma da ayrı bir şarttır. Bunu İslam Fıkhı Ansiklopedisi Cilt 1 sayfa 70 ve 71. Evet. Burada taharetin hükmüyle ilgili bir açıklama. Temizlik bölümü ve suların kısımları bu suların kısımları ibareye geçmeden önce bir dipnot okuyayım. Hanefilere göre kendisiyle temizlik yapabilen, yapılabilen sular yedi türlü su ile temizlik yapılabilir ki bunlar bir gökten inen yağmur suyu, iki deniz suyu, üç ırmak suyu, dört Uyu suyu. Beş kar suyu. Altı dolu suyu. Yedi kaynak suyudur. Bu ibare Nurul İzah tercümesinde alınmış. Bu Nurul İzah kitabı Hanefi fıkında meşhur bir efendim medreselerde tahsil ders olarak ders okutulan ders kitabı meşhur bir kitaptır. Onun için özellikle bu kaynağı aldım. Evet. Şimdi e, geçiyoruz. Efendim e, ibaremizin okumasına. Dedi ki mesela taharet ve temizliğin hükmü hükmünü efendim açıklandı. Taharet ve temizlik ve bu suların kısımların efendim suların kısımları nedir? Bunlar 7 çeşittir. Az önce ibarede geçtiği gibi biraz ufak bir farklılıkla beraber bir gök suyu. Gök suyu nedir? Yağmur suyudur. İki, deniz suyu. 3 nehir ...çay, akar, dere... ...bu tür sular gibiyim... ...dört, kuyu suyu... ...beş, pınar suyu... ...altı, kar suyu... ...yedi, dolu suyu... ...bu yedi çeşit olan sular... ...hem temizdir... ...hem de temizleyicidir... ...ve bunlar da kendi arasına dört kısmı ayrılır... ...yani bu yedi çeşit olan su... ...hem temiz olup içilebilir... ...abdest alınabilir... ...yemek yapılabilir... Elbise yıkanabilir, hem de temizleyicidir Yani gusur ve abdest de Kullanılabildiği gibi yeme içmelerde Kullanılabilir Bunlar da dört kısmı ayrılır Bu dört kısmı e, Okuyalım ondan sonra diğer Efendim ayrıntılarını Okuyalım Bunlardan birisi mutlak su Bu dört kısmı ayrılan Mutlak su Mutlak su nedir Mutlak su bu su hem temizdir Hem de temizleyicidir ve kullanılması mekruh değildir Yani mutlak su Aklımıza geldiği zaman Hemen şunu bileceğiz Bu su hem temiz hem temizleyicidir Kullanılmasında herhangi bir kerahat yoktur Ve bununla abdest alınabilir Yemekte yapılabilir Abdest gusurla alınabilir Efendim, Her türlü temizlikte Hem temizdir hem temizleyicidir İki mekruh olan su Dört kısım dedi ya İki mekruh olan su Bu mekruh su nedir bu hem temizdir hem de temizleyicidir. O da aynen mutlak olan su gibidir ama fakat kullanılması mekruhtur. Hem temizdir hem de temizleyicidir ama kullanılması mekruhtur. Bu da nedir? Bu su bu su güneşin önünde bekletilmiş güneş ısısıyla ısınan sudur. Geçen hafta söylediğimiz gibi bakır kaplarda özellikle efendim şey yerlerinde mesela sıcak bölgelerde Suudi Arabistan gibi bölgelerde bakır katlarda güneşin e, mesela tesiriyle kaynar hale gelmiş bir durumda böyle bir suyu kullanmak efendim kerahat vardır niye mesela o bakır kaplardaki kalayları söküp vücuda sirayet ettiğinden dolayı o vücuda sirayet ettiğine dair mesela efendim vücutta baras hastalığı cilt hastalıkları denilen bir hastalığa neden olacağı için bu su bu suyla efendim abdest alma mekruh görülmüştür ve dolayısıyla az böyle bir suyla mekruh mesela görülmekle beraber çok soğuk su ile çok da sıcak su ile yine mesela mekruhtur evet bu da ikincisi dedik mekruh olan su, üçüncüsü de müstamel mu, mu, olan su yani kullanılmış olan su müstamel su yani efendim bu su da hem temizdir bu su temizdir ama temizleyici değildir Mesela müstahamel olan bir su. Mesela diyelim ki nasıldır? Abdestte mesela abdest almışsınız. Abdestinize mesela abdest azalarınıza akan bir su. Mesela diyelim elbisenize değerse veya efendim onunla yani mesela e, o su ne, diğer su gibi necis değil. Temizdir ama abdest ve kusurda kusur tekrar kullanılamaz. Temizdir ama. Evet veya içine bir şey düşmüş suyun vasfını bozmuş onu müstahamel hale getirmiş olan sudur. Mesela yahut da efendim şimdi o su temizdir. Mesela diyelim ki o suyun içerisine yoğurt düşmüş. Siz o suya baktığınız takdirde o suyun üç vasıftan birisini değiştirmişse o su müstahamel bir sudur. Onunla abdest ve de kullanılmaz. Yok. Onu istersen şuraya koy yavrum. Abiye verişsin. O su mesela müstahamel olan bir su olduğu için mesela diyelim ki yoğurt düşmüş o suyun içine. Siz ona baktığınız takdirde ya acaba bu yoğurt mu veya su mu? Veya süt düşmüş. Ona baktığınız takdirde su mu veya, su mu veya süt mü? Yani o suyun üç vasıftan birisini değiştirmişse kokusu, tadı, rengi bu üç vasıftan birisini değiştirmişse bu su müstahamel Temizdir ama temizleyici değildir. Evet. Dördüncü kısım da necis yani pis olan su. Necis olan su bu da nedir? İçine necaset, affedersiniz, pislik düşen sudur. Bu su iki kuleteğinden az olan sudur. İki kulaten miktarı ise yaklaşık 500 Bağdat rıtılıdır. Şimdi bu rıtıl mesela Bağdat rıtılı veya şer rıtıl denilir ki bunun ölçüsü 128 gram veya dirhem denilmiştir. 130 dirhem de denilmiştir. Mesela 408 gram bu 130 dirhem 408 gram eder e, denilmiştir. Yani bir rıtır. Yani bu da takriben kuleten miktarı hacim bakımından eni boyu ve derinliği 60'ar santim. Olan bir havuz veya çapı 48 derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir. Mesela 60'a 60 60 santim böyle 60 santim böyle 60 santim böyle veya 40, 48 50 santim veya 1 metre 50 santime bir metre efendim bir e, suyun e, yani derinliği böyle bir durumda ise bu su efendim iki kulütein miktarına çıkmıştır ve dolayısıyla ne, ne olmuş o su temiz olmuş olur yani günümüzün ölçülerinde takriben 210 e, litre gibidir mesela işte bugün e, mesela inşaatlarda kullandığımız e, bu e, daha önce eskide bidonlar vardı kullanıyorduk mesela aşağı yukarı takriben yani o bidonun içindeki su kadar kuletin miktarı olarak öyle geçer yani evet şimdi burada özetleyecek olursak evvela dedik ki mesela kendisiyle mesela temizlik olabilmesi yap, temizlik yapılabilmesi için suların sular 7 çeşitli dedik Nedir? O yedi çeşit su Göksuyu, deniz suyu, nehir suyu Kuyu suyu Pınar suyu, kar suyu Ve dolu suyu Bu dört çeşit olan su da Kendi arasında dör, e, o Yedi çeşit olan su da Kendi arasında dört kısmı ayrılır Birinci kısmı mutlak su Bu efendim Kendisi hem temiz olup Hem de temizleyicidir efendim, Kullanılması mekruh değildir İkincisi mekruh olan sudur. Bu su da efendim kullanılması mekruh olan hem temizdir, temizleyicidir, temizleyici değildir, hem temizdir hem de temizleyicidir ama kullanılması mekruhtur. Bu da işte abdest gibi veya içine temiz bir şeyin içine mesela abdest ve gusulda kullanılan insanın bedeninde akan su gibi bu temizdir efendim. Yalnız içine e, afedersin idrar Mesela bunu bir bu tür şeyi olmaması şartıyla Sadece insanın vücudunda Akan su mesela abdest suyu Vücudunda akan mesela işte e, Gusül ab abdesti alırken O o su Bu su hem temizdir hem temizleyicidir Bir de üçüncüsü müstahamel Olan bir su kullanılmış olan bir sudur Efendim e, Dördüncüsü Necis olan su Yani bu dört çeşit su yedi çeşit su Kendi arasında ...dört çeşite ayrılıyor. Bunlar da şimdi ayrıntılarına geçiyoruz. Şimdi dedik ki... ...bu yedi çeşit olan su... ...hem temizdir... ...hem temizleyicidir... ...ve bunlar bu sularda kendi arasında dört kısma ayrılır. Bakalım burada... ...hanefiler, Hanefiler bunu beş... ...beş kısma ayırmışlardır. Bu bir kısım ölemaya göre... ...dört kısma ayrılır. Hanefiler de demişler ki bunlar beş türlüdür. Beş kısımdır yani. Bir... Hem temiz, hem temizleyici olan ve mekruh olmayan sulardır ki bunlara mutlak su denir. Hem temizdir, önceki de mesela ibarede geçtiği gibi. Hem temizdir, hem temizleyicidir. Kullanılması mekruh olmayan su, bu mutlak sudur. İki, temiz ve temizleyici olduğu halde mekruh olan sulardır. Yine aynı ikincisinin bir benzeridir. Efendim, hem temizdir. Hem de temizleyicidir ama kullanılması mekruhtur. Bu da neydi? Efendim, işte sıcak bölgelerde, efendim, sıcak kaplarda, efendim, bakır kaplarda ısınan su, çok sıcak veya çok soğuk olan su. Bu da nedir? Hem temizdir hem temizleyicidir ama mekruhtur. Şimdi bu burada Hanefiler buna şöyle demişler. Temiz ve temizleyici olduğu halde mekruh olan sulardır. Bunlar da nedir demiş? kedi ve benzeri hayvanların üzerinde içtiği az kabul edilen sulardır. Yani bunu mesela Hanefiler, bu temiz ve temizleyici olup da mekruh olan suları, kedi ve benzeri, mesela hayvanların içti, aç, az içtiği kabul edilen sulardır. Üçüncüsü, temiz olduğu halde, temizleyici olmayan sular. Temiz olduğu halde, temizleyici olmayan sular. Bunlar, Abdest için veya cünüplüğü gidermek için kullanılan sulardır. Yahut da abdest niyetiyle abdestlinin yeniden aldığı abdestin suyudur. Önceki de geçtiği gibi. Şimdi burada biraz izahat var. Su ne zaman kullanılmış sayılır? Su vücuttan ayrılmakla kullanılmış sayılır. Mesela diyelim ki siz elinizi bir kaba soktuğunuz takdirde veya diyelim ki avucunuza bir avuç su aldınız, o avucunuzdaki su döküldüğü andan itibaren o su ne yapılmış olur? Kullanımı sayılır. Heh. Hangi su abdest, su ile abdest alır, alınmaz? Sıkmaksızın kendi kendine çıksa dahi, sıkmadan yani, kendi kendine çıksa dahi, ağaç ve meyve suyu ile abdest alınmayacağı gibi en doğrusu da budur. Kaynatma neticesinde veya başka maddelerin suya galibesi özelliği bozacak şekilde suya karışması sonucunda tabii özelliğini yitiren su ile de abdest alınmaz. Az önce söylediğimiz gibi yani o 3 vasıftan birisini kaybetmesiyle kokusunun değiştirmesiyle renginin değiştirmesiyle tadının değişmesiyle yani bu üç vasıftan birisini değiştirdiği takdirde o su ile abdest alınmaz usulde de kullanılmaz. Ne zaman galebe baskınlık meydana gelir. Yani suyun galebe mesela oraya bilmesi için, baskınlık olabilmesi için katı maddelerin suya karışarak sudaki incelik, yumuşaklık ve akıcılığı gidermesi neticesinde galebe baskınlık meydana gelir. Safran, meyve ve ağaç yaprağı gibi katı maddelerle bu gerçekleşmiş olur diyor. Suyun bütün vasıflarının değişmesinin bir zararı yoktur. Mesela diyelim ki safran ve meyve ağaç, meyve ve ağaç yaprağı. Mesela efendim akan bir suyun içine mesela düşmüşse o şeyde de suyun mesela şeklini değiştirmişse o efendim o onun değişikliği mesela o e, değiştirmiş özelliğini kaybetmiş ol, olması gerekmez diyor. Bütün vasıflarının değişmesinin bir zararı yoktur çünkü mesela burada normal o mesela o yaprak nedir temizdir yani o yaprağın oraya düşmesiyle herhangi bir sıkıntı olmuyor bir rüzgar şeyi de düşmüş olabilir efendim veya kendiliğinde düşmüş olabilir bir de süt gibi kokusu olmayıp yalnızca rengi ve tadı bulunan mavilerin bir tek vasfının su üzerinde belirlemesi ve sirke gibi üç özelliğine sahip olan özelliğe sahip olan mavilerin iki vasfının suda belirlemesiyle galebe meydana gelir. Mesela diyelim ki bir suya süt düşmüştür. Veya efendim başka bir şey düşmüştür. O suyun mesela içerisinde sütün galebe ilişkisi daha çoktur. Mesela süt mesela suya baktığın zaman ha ya bu su muydu süt müydü diye bakıyorsun yani o özelliği ayıramıyorsun yani su mu süt mü gibi bu da baskınlık meydana gelin, gelmiş olur. Kullanılmış su ve kokusu gitmiş gül suyu gibi herhangi bir vasıl bulunmayan maddelerde galebenin olup olmadığı tartıyla belirlenir. Yani tartı nedir? Mesela diyelim ki mesela bir şeyde bir su mesela diyelim efendim o suyun içerisine bir e, yani kokulu bir şey gül kokusu diyelim düş, gül suyu düşmüşse o gül suyu ağzınıza aldığınız takdirde gül suyu değil de su kokuyorsa mesela yani gül suyu kokmuyorsa bu suyun tadını değişmiş vasfına almaz. Ama ağzınıza aldığınız ya bu su mu gül suyu mu? O zaman tat değişmiş olur ve dolayısıyla o da kullan mesela efendim kullanılmış su hükmüne girmiş olur. Eğer bir rıtıl mutlak suya iki rıtıl kullanılmış su karışmışsa bu suyla abdest alınmaz aksi halde alınır. Abdestli alınır. Mesela diyelim ki bir rıtıl suya yani bir kilo suya diyelim işte bir efendim e, şeye ne diyorlar litre bir litre suya iki litre efendim e, başka bir şey karışmışsa mesela efendim o iki litre karışan su efendim onun rengini değiştirmişse o suyla abdest alınmaz ama değiştirmemişse yani o suyun vasıflarında herhangi üç vasıftan birini değiştirmemişse o suda bir sıkıntı olmaz yoksa aktif takdirde abdest alınmaz onunla evet bu üçüncüsüydü. Dördüncüsü pis su. İçine pislik düşen, en az ve durgun bir su su pistir. Eğer su ona on ziranın altında ise az sayılır. 10 metre böyle, 10 metre böyle. Ha, bu mesela Hanefilerdeki efendim ihtiyada göre yani ona on zira altında olan bir su bu da efendim Takriben aşağı yukarı 25 metre kare gibi. Mesela bir zira dediğimiz yani bir metre değil yani. Zira şu efendim şurayla şu şey kadar mesela şu parmak uçlarında kolun kırılacak mesela kırım noktasında kadar olan yerdir bir zira. Bu da takriben 50 santimdir yani. E ona 10 ona on olduğu zaman 5'e 5 beş olur. 5 kere 5, 25 eder yani. Bu aşağı yukarı takriben 25 metrekare bir alanı. Yani şu odanın iç, iç kısmı ola, ala, olan bir alanı kapsayan bir su. O efendim o su temiz sayılır yani. Ziranın altında az ise e, az sayılır. Az veya durgun suya düşen şeyin kokusu veya rengi bakımından eseri görünmese bile su pisdir Mesela diyelim ki 10 metrekarenin içerisinde olan 25 metrekare e, suyun içerisinde bazısı da o e, mesela şeyi şöyle mesela şey yapmışlardır. Diyelim ki suya bir şey attığınız takdirde bir taş attığınız takdirde o attığınız ta taşın suyu suda oluşturduğu dalga o şeye mesela e, kenara kadar götürecekse o su onun ölçüsü odur yani. Yani aşağı yukarı yirmi beş metrekare Ölçü gibi ona mesela e, Şey yapmışlardır Hanefi uleması Efendim bu e, Eğer böyle bir su diyor Mesela bu nokta bu şeyden azsa Efendim içine Bir efendim necaset Düşmüşse koku ve tadısı bozmamışsa Bile dahi o su necistir Ama bu Mesela yirmi beş metrekare bir alanın içerisinde Efendim böyle bir Durumdaysa onun o suyu suyun efendim vasfını bozmaz temizdir diyor evet içine düşen şeyin eseri görünürse görünürse sular da pis olur mesela diyelim ki e, o suyun o mesela efendim miktara ulaşmamış bir durumdaki olan bir şeye efendim içine bir su e, düşüp de bir pislik düşerse affedersiniz o pisliğin düştüğü yerde eseri görünürse efendim ne yapar onu pis eder Beşincisi ise burada efendim üzerinde eşek ve katırın affedersiniz içtiği su ki bu suyun temiz olup olmadığı şüphelidir. Buna, buna da şüpheli denilmiştir. Buradaki fark biraz burada geliyor. Yani eşek ve katırın içmiş olduğu su. Evet. Artık sular mesela yine Hanefi ulemasına göre artık sular bunlar mesela şey yapılıyor az kabul edilen ve canlı artı bulunan dört, e, sular dört kısımda mutala edilir. Birincisi temiz ve temizleyicidir. Bunlar insan, at ve eti yenilen hayvanların artıklarıdır. Mesela artık. Diyelim ki bir insan su içmişse o insanın efendim e, içtiği artık suyu. Bunlar nedir? İnsan at ve eti yenilen hayvanların artıkları bunlar pis değildir yani. İkincisi pis olup kullanılması caiz değildir ki bunlar köpek ya da domuz kaplan ve kurt gibi yırtıcı hayvanların artıkları olan sulardır Buna da pis sudur. Üçüncüsü başkası varken kullanılması mekruh olan kedi ve başı boş tavuk başı boş tavuk söyledim yani kendi haline bırakılmış e o, o tavuk her şeyden yiyebilir yani pislik de yiyebilir başka bir şey de yiyebilir böyle bir efendim su varken böylesi bir durumda mekruh olan kedi başı boş tavuk doğan atmaca şahin çaylak gibi yırtıcı hayva kuşlar ve akrep gibi akrep hariç fare gibi ev hayvanlarının artıklarıdır yani mesela faranın artığı da temizdir ee, dördüncüsü katır ve eşeğin artığı olup bütün temizliği şüphelidir yani bunun temizliği şüphelidir. Eğer başka su yoksa bununla abdest alınır ve ardında temim edilerek namaz kılınır. Yani eğer mesela başka su yoksa bu katır ve eşeğin artık atığı olan suyla efendim şüpheli olduğu için mesela başka su bulamıyorsa onunla abdest alır ve temim yapar. Evet. Evet burada bu Kısa bir ayrıntıyı da Efendim görmüş olduk Şimdi mutlak olan bir su Dedik ya mutlak olan bir su Bunun ayrıntısı üzerinde Mutlak su özet olarak Şöyledir Suya temiz bir şey Karışır ve rengini Tadını Ya da kokusunu değiştirmezse Dikkat buyurun o mutlak ve tahur yani temizleyici sudur. Eğer üç vasıftan birini değiştirirse Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre temiz fakat temizleyici değildir. Hanefilere göre kaynatılmadıkça ve suyun yoğunluğunun ekserisi haline gelmedikçe temiz ve temizleyicidir. Bakın mutlak su mesela üç mezhebe göre şöyledir. Bunu özet olarak ne dedik? Suya temiz bir şey karışır. ...veya rengini tadını ya da kokusunu değiştirmezse... ...diyelim ki... ...efendim süt düştü... ...veya yağ düştü temizdir... ...veya efendim mercimek düştü... ...veya efendim işte... E, ...bulgur düştü veya pirinç düştü... ...yani bunlar da... bazı ...buna temiz olması halinde... ...düşmesiyle birlikte onun rengini... ...kokusunu... ...tadını değiştirmemişse... ...bu maliki şafii ve hanbelilere göre temizdir... Fakat temizleyici değildir. Yani temizdir ama temizleyici değildir. Mesela onun abdest ve de da kullanılamaz. Ama yemekte kullanılabilir. Mesela elbise, çamaşır yıkanılabilir. Bulaşık yıkanılabilir. Ama abdest ve kusur da kullanılamaz. Hanefilere göre de kaynatılmadıkça ve suyun yoğunluğunun ekserisi haline gelmedikçe diyelim ki öyle bir su kaynatılmadan o suyun ekserisi haline yani yani çoğunluğu haline gelmezse o zaman ge gelmedikçe temiz ve temizleyicidir. Yani böyle bir durumda hem temizdir hem temizleyicidir. Burada bunun kaynağı İslam Fıkıhı Ansiklopedisi Cilt 1 sayfa 85. Burada mutlak suyu özellikle efendim bu, e, bu kadar bir ayrıntı var. Mekruh olan su Mekruh olan su Hanefilere göre tahur fakat kullanılması tenzihen mekruh Olansıdır Hanefilere göre temizleyicidir ama Fakat tenzihen mekruhtur Şimdi tahrimen mekruh Var iki çeşit mekruh var Bir tahrimen mekruh Diğeri tenzihen mekruh Tahrimen mekruha Haram denilir ve harama yakındır Tenzihen mekruh ise helala yakındır Yani Derece bakımından Tahrimen mekruh daha haram Hükmüne girer Tenziyen mekruh daha az bir mesela şeye girer o hayra doğru girer yani. Hanefilere göre esas olan görüşte başkası bulunduğu bir zamanda kullanılması mekruh olan temiz ve temizleyici su şudur. Kedi ve benzeri başıboş tavuk, yırtıcı kuş ve yılan gibi hayvanların üzerinde içtiği az kabul edilen sulardır. Bunlar mesela Hanefiler bu suları mesela Efendim Mekruh şey yani e, şey müstahmel su olarak kabul etmişler. Bu ibare merakil felah e, sayfa 3'te alınmıştır. Bu sudan başkası yoksa ortadan kerahat kalkar. Mesela diyelim ki bu sulardan başka bir su yoksa o kerahat yani o mekruhiyet ortada kalkar. Şafiler ise kedinin ağız ve atığının temiz olduğunu söylemişlerdir. Bakın burada Şafii ile Hanefi arasındaki ufak bir fark var. Hanefiler bunu efendim mekruh görmüşler. Şafiler de kedinin ağız ve e, mesela a, a, ağız ve atığının temiz olduğudur. Demişlerdir. Yani o temiz. Mesela ağzını kedi mesela efendim diyelim bir kaba sokmuşsa veya artık olmuşsa o su temizdir yani. Evet. Evet. İslam fıkıh ansiklopedisi cilt 1 sayfa 87. Evet burada Hanefilere göre kullanılması mekruh olan su. Evet şimdi müstamel suya müstamel su ibarede yani dört su olarak okuduk ya bu müstamel sudaki efendim ayrıntısı ise Hanefilere göre kullanılmış suyun hükmü. Temiz olduğu halde temizleyici olmayan sulardır. Aşağı yukarı şafiilerle hemen birleşiyor. Bunlar abdest veya abdest için veya cünüplüğü gidermek için kullanılan sulardır. Yahut da abdest niyetiyle abdestlinin yeniden aldığı abdest suyudur. Bu suyla abdest ve gusulda kullanılmaz. Bu da Nurul İzah tercümesinden alınmış ve dolayısıyla İslam fıkıh ansiklopedisi cilt 1 sayfa 87'de bu alınmıştır. Malikilere göre kullanılmış suyun hükmü temiz ve temizleyicidir diyor. Hanefiler aynı mesela bir benzeri olarak ercah yani olan görüşe göre yani ercah tercih edilen görüşe göre necasetin giderilmesi ve kap vesaire gibi temizlik için kullanılmasına kerahat yoktur. Yani tercih edilen görüşe göre e, mesela diğer e, şafilerde tercih edilen görüş yok yani bu temizdir diyor ama adresa kusurla kullanılmaz. Fakat Malik ile de anlaşılan iki tane görüş vardır. Bir görüş efendim kullanılması mekruhtur, kerahat vardır. Bir görüşte de racih olan yani tercih edilen görüşe göre de işte necasetin giderilmesi, mesela afedersin mesela abdest bozulurken yani taharet almak veya kap ve vesaire gibi buna benzeyen mesela şeylerin temizliğinde kullanması da kerahat yoktur. Ancak az ise başka suyun bulunması halinde Hades'in giderilmesi ya da mendup kusurlar için bu gerek, mesela e, kullanılması mekruhtur. Mekruh oluşundaki illet de nefsin ondan tiksinmesidir. Mesela niye mekruhtur diyor. Mesela diyelim ki keraha, şey kullanılmış olan bir su. Mesela insan her insan ağzına, mesela onu şey yapamaz. Mesela adam yüzünü yıkamış mesela. E sen hani onu e, mesela Tiksinmeyeceksin ki o suyu kullanabilesin. Tiksindin yer de kullanamazsın. Şafiilere göre kullanılmış suyun hükmü temiz olduğu halde temizleyici değildir. Temizdir ama mesela diyelim üzerine sıçrasa bir mesela necaset hükmünü almaz. Ama temizleyici değil. Abdest ve kusurla kullanılmaz. Temiz suya damlayan kullanılmış su ise su az ise bağışlanır. Mesela diyelim ki temiz suya Kullanılmış bir su damlamışsa Az bir su ise bu su Bağışlanır yani bunda bir sıkıntı yok Kullanılmış su Kuletel miktarına ulaşmışsa esas olan görüşe göre temiz olur Mesela diyelim ki Bir e, su efendim Kullanılmış olan bir su Kuletel miktarına ulaşmışsa Mesela o su kuletel miktarına Ulaştığından ötürü Çünkü bir mesela rivayette Kuletel miktarına ulaşan efendim iki kulle Bu efendim su temizdir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. İleride inşallah onların delilleri gelecek. Mesela ya Resulullah biz hayvanların uğrak yerlerinde efendim e, şey yapıyoruz. Mesela orarlara hayvanlar uğruyorlar. Mesela kedi ke, kediler, o keçiler, hayvanlar mesela uğruyorlar. Onların etrafında mesela su içiyorlar. Biz böyle bir su suyu mesela <gülüyor> temiz olup olmadığını nasıl anlarız? su iki kuleye ulaştığında o su temiz olur demiştir. Evet. Otomatik ne, olur. Otomatik ne temiz olur? Hanbelilere göre kullanılmış suyun hükmü Hanbeli mezhebinde abdeste dördüncü defa yıkayıştaki necaseti giderildikten sonra sekizinci yıkayıştaki su da temizdir. Yani dört kere yıkasa Dört kere daha yıkarsa yine temizdir diyor Sekizinci yıkayıştaki su da Kullanılan su hakkında iki rivayet vardır A. Hades'in giderilmesinde müstamel gibidir Yani mesela e, Abdestsiz diyelim ki işte taharet gibi bir yerde Kullanılmasında müstamel yani Kullanılmış su gibidir Çünkü meşru bu meşru bir taharettir B. Raci olan Suyun tahur olduğudur Yani tercih edilen mesela görüş O suyun temiz oluşudur Tahur temiz demektir Taharette mani olmaz. Zira namazda namazdan bir mani mani gidermemiştir. Serinlemeye benzer. Yani mesela nasıl ki serinler. Mesela yüzüne suyu serpersin, serinletirsin. O senden mesela o akan su nasıl pis değilse, o su da onun gibidir diyor. Ulema arasında serinleme ve temizleme için kullanılan suyun temiz ve temizleyici gayri olduğunda ihtilaf yoktur. Yani bu mesela e, temiz mesela serinleme amacıyla Efendim o su kullanılmışsa hiç ulema arasında ihtilaf yok demiştir. Bu Hanbeliler böyle demişlerdir. İslam Fıkkı Ansiklopedisi cilt bir sayfa. Yine 91'de alınmış bu ibare. Az bir sudan abdest, az bir sudan abdest alan biri ellerini yıkarken o suyu avuçlarsa müsteamel olmaz. Çünkü avuçlayan ellerini yıkamaya değil su almaya niyet etmiştir. Bakın mesela burada bir incelik var. Diyelim ki bir kap yok ama siz suyu almak istiyorsunuz. O suyu da avuçlarınız aldınız. Avuç ya nasılsa ben bunu avuçlarımla aldım diye o su müstahamel oldu, kullanılmış oldu diyemezsiniz. Çünkü siz onu kullanmaya değil de o suyu odan almak için niyet etmişsiniz. Ama kullanmak için yaptımysa o durum değişir. Müstahamelin hükmü şafiilerde olduğu gibi hadesi gidermez. Pisliği temizlemez. Su birikip miktarı kule teyn, iki kule bulunursa bu suda iki görüş vardır. A. B. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su iki kule oldu mu pislik taşımaz. Hadisine binaen temizdir. Yani birinci görüşe göre müstameldir. İkinci görüşe göre Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu efendim bir su iki kuletein miktarına ulaşırsa o su pislik taşımaz. Hadisine binaen de temizdir. Müstamel su Müstahamel olmayan su ile birleşir ve kuleteyni bulursa hepsi temiz olur. Bakın, müstamel olan bir su. Diyelim ki bir su kullanılmış, bir su da kullanılmamış. O iki su kullanılmış ile kullanılmamış olan suyu ikisi birleşip iki kuleteyni miktarına ulaşmışsa o su ne yapar? Temiz olur. Hepsi temiz olur. Evet. Burada da efendim kullanılmış olan suyun hükmünü mesela şey yapmış olduk. Ee, şimdi müstamel olan su dedik, kullanılmış olan sudur. Bu su temizli temizleyici değildir. Bu da bir yine efendim şey var, bir dipnot var. Çünkü adreste gusulde boy adresinde kullanılmış veya koku, rengi ve tadı bozularak müstamel kullanılmış hükmüne girmiştir. Bu su temizdir ama temizleyici değildir. Evet. Ondan sonra yine efendim içine bir şey düşmüş ise mesela içine bir şey onunla ilgili yine bir şey var. Mesela bunu izahatını yaptık. Bu nedir mesela? Diyelim ki yoğurt veya süt, mercimek, çorba veya herhangi bir yiyecek türünden bir şeyin karışmasıyla kokusunu, tadını, rengini değiştirdiği için bu suyu içmek ve yemek yapmak veya çamaşır yıkamak gibi şeylerde kullanmak caiz olup temizdir. Yalnız o su abdest ve gusulda kullanılmaz. Asıl temiz olan sudur. Temiz şeylerin karışmasıyla üç vasıftan birisini bozduğu için kullanılmış hükmüne girmiştir. Evet. Şimdi saatimiz aşağı yukarı necisi de okuyalım bırakıyoruz. Evet. Şimdi necis olan suyun hükmüne hükmünü okuyoruz. Necis pis olan sudur. Demiştik ki bunun içine necaset yani pislik düşen sudur. Bir efe, bu kısım ulemaya göre iki kulaytel miktarından az olursa efendim bu su pis olur. Ama iki kulaytel miktarına ulaştığı takdirde ne olur? O su temiz olur. Efendim şimdi onun ayrıntısına bakacağız. Bir dipnotu var. Hanefilere göre necis pis suyun hükmü. Pis su içine pislik düşen az ve durgun su pisstir. Eğer su ona on yani ona 10, 10 ziranın altında ise az sayılır. Mesela diyelim ki 25 metrekarenin efendim altındaysa mesela 20 metrekarede ise o su az sayıldığı için necis sayılır. Az ve durgun suya düşen şeyin tadı, kokusu veya rengi bakımında eseri görünmese bile su pistir. İçine düşen şeyin eseri görünürse o su da pis olur nurlu izah tercümesi şafiilere göre necis suyun necis yani pis suyun hükmü necis olan su içine necaset düşen sudur bu da iki kısma ayrılır. birinci kısım az olan sudur az olan bir suyun içine necaset mesela girerse o su pis olur bu da iki kulleden az olan sudur bak şafiilerde hanefilerde ona on zira, alt, zira altında olan su az sudur içine bir şey mesela düştüğü takdirde eseri görünmese bile Pis sudur. Şafiilerde ise Yine efendim iki kuleden az olan bir su O az su sayılır İçine necaset düşüp Mesela şey görülmese bile Yine az su sayıldığından ötürü Necis olur. Düşen necaset Az olup suyun renginde Kokusunda tadında Bir değişiklik yapmazsa yine necis olur Yani düştüğü şey eğer kokusunda Ve tadında değişiklik yapmamışsa Yine necistir İki kule Bağdat batmanıyla 500 batman sudur. Bugünkü ölçülerle 192 857 kilograma eşittir. Yani 193 kilo kilogram gibi. Yani işte takriben yani. Bugünkü metre ölçüsü uzunluğu eni ve derinliği tam bir zira ve bir ziranın dörtte biridir. Biri kadardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çölde bulunan yırtıcı ve diğer hayvanlarında İhtiyacını giderdiği su hakkında Sorulduğunda şöyle demiştir Su iki kule Kadar olursa pislik taşımaz Bunu Tirmizi Ebu Davud Nesey İbni Mace Ahmet bin Hanbel İbni Ömer'den Diğer bir rivayette Bir rivayetteki ibarede ise Necis olmaz şeklinde gelmiştir Hadisin mefhumundan Yani hadisten anlaşılan iki kulleden az olan suyun Hayvanların içmesiyle necis olacağı anlaşılır. İçerse, isterse hayvanların içmesiyle bozulmasın. Bunun doğruluğu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle sabittir. Biriniz uykudan uyandığında sakın elini üç kez yıkamadan önce su kabına daldırmasın. Çünkü uyurken elinin nerede gecelediğini bilmez. Bu da bir efendim İslami adab ve adeptir ki yani Uykuda uyanan her, herhangi bir insan mesela elini herhangi bir kaba daldırmadan üç kere yıkaması lazım. Bunu efendim e, Müslim 278'de rivayet etmiştir. Ebu Hureyre'den gör, görüldüğü gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykuda uyanan bir kimsenin elini yıkamadan önce su kabına sokmasını yasaklamıştır. Çünkü elin görülmeyen bir necasetle pislenmiş olması mümkündür. Hatta buna bazı insanlar itiraz etmişler. Ya ne olacak ki biz yatıyoruz demişler. İşte efendim böyle bir şey olabilir mi şeklinde. Adam affedersin bir gece bakmış eli e, makatında. E, dolayısıyla mesela e, bunu böyle görünce efendim e, e, o görülen şey bir bin manada ispatlanmış oluyor. Eğer su mücerret necasetle neciz olmasaydı yani o tecrit haliyle O durumuyla Hz. Peygamber bunu yasaklamazdı İkinci kısım iki kule veya daha fazla az olan sudur Bu suda sadece necasetin Düşmesiyle necis olmaz ancak Suya düşen necasetin Suyun kokusundan Renginden bir değişiklik olmazsa Kokusundan Tadından birini değiştirirse necis olur Bunun delili icmadır i̇bn Müzir şöyle der Suyun içine az veya çok necaset düşüp de tadından, kokusundan ve renginden birini bozarsa bu türsüyü necis olduğunda alimler icma etmiştir. İmam Nevevi Mecmu kitabının cilt bir sayfa 160 e, sayfasında zikredilmiştir. Büyük Şafii Fıkı tercümesinde de bu geçmiştir. Evet. Fakilere göre biz kaç ...kaçken başlamıştık? <gülüyor> Burayı bitiriyoruz. Dokuzu kaç geçmişti? Kaç dakika geçmişti değil mi herhalde? Evet. Fakirlere göre... ...necis yani pis suyun hükmü. Fakirler necis suyu iki ayırmışlardır. A. Tahur ve az olup... ...vasıflardan birini değiştirmeyecek... ...bir necasetin bulaş, bulaştığı... E, ...su. B. Tahur olup... ...vasfından birini değiştiren... Bir necasetin bulaştığı su... ...mesela bak birincisi tahur... ...ve az olup... ...vasıflardan birini değiştirirse... ...su temizdir ama... ...mesela o suyun miktarından azdır. Hanefilerde... 25 metrekareden azdır. Şafiilerde iki kuleden azdır. Böyle bir su temiz olmasıyla beraber... ...az olduğu için pistir. İkincisi tahur olup... ...vasfından birini değiştiren bir suyun bulaştığı... ...su... ...bu da mesela temizdir ama... ...o mesela kendi vasıflarında mesela herhangi bir suyun temiz bir şey içine düşmesiyle o üç vasıftan birisini değiştirdiği için o efendim onu mesela müstamel hale getirmiştir. Ulema vasıflardan birinin değiştiği, ikinci kısmın necis olduğu olduğunda mütefiktirler. Ulema da bu konuda ulema efendim herhangi bir şey mesela ihtilaf koymamışlar efendim ee, o üç vasıftan birini değişti, değiştirdiği halde efendim o suyun kula mesela necis olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Şafiiler ve Hanbeliler birinci bölümde Hanefilerle görüş birliğindedirler. Ancak Şafiiler bağışlanacak nesneleri harış tutmuşlardır. İşte bağışlanacak nesneler diyelim ki işte az bir e, kullanılmış bir su efendim işte başka bir suyun içine girmişse veya el damlamışsa buna benzeyen Bunlar kendiliğinden suya düşen ve rüzgarın düşürdüğü mesela diyelim ki kendiliğinden bir, su, bir şey suya düşmüştür veya rüzgar düşürmüştür. Akıcı kanı olmayan sinek mesela sineklerde akıcı kan olmadığı için ona düşmüşse o da necis, necis yapmıyor. Ve arı gibi hayvanların ölüsüdür. Bunu Şafii'ler ve Hanbeliler Şafii'ler bunu bu şekil bunlar bağışlanacak nesnelerdir demişler. Malikiler ise ercah olan görüşe yani rivayete göre necasetin bulaştığı fakat vasıflarından birinin değiştirmediği az su için temizdir. Yani eğer ki mesela diyor necaset bulaşmışsa fakat vasıflardan birini değiştirmediği zaman az su için temizdir diyor. Fakat bu meseledeki ihtiraftan ötürü mekruhtür demişlerdir yani ulema bu meseleye mekruh dediğinden ötürü onlar da ulemaya efendim şey yapmaması için mekruh demişlerdir. Fakirlerin çoğunluğuna göre necasetlenmiş sudan yararlanılmaz. Mesela diyelim ki bir su var ki necasetlenmiş. O su da yararlanamasın. Nerede taharette ve başka şeyde kullanılmaz. Abdestte taharette. Ancak ne, ne, nerede kullanılır? Hayvan veya ekin sulamada ya da susuzluk gibi bir zaruret halinde kullanılabilir. Mesela işte diyelim ki bir ekini veya işte bir bağ, bahçeyim veya efendim işte bir tarlayı böylesi bir durumda onla kullanabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Bunun efendim kaynağı İslam Fıkıh ansiklopedisi cilt bir sayfa 92. evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet geçelim şimdi kafamızda efendim ilave yapacağımız şey veya sorabileceğimiz şeyler varsa şimdi geçelim soru cevap efendim tavsiyelere Evet buyurun Cafer abi Hocam şimdi abdest alındığı zaman ister istemez, yani abdest aldığımız zaman damlacıklar pantolonumuza veya işte gömleğimize veya şeyimize damlıyor. Evet. Ama <gülüyor> abdest suyu Yani, şey şıkkı değil ama temiz evet. su. Evet. Bunda bir mahsul yok, değil mi hocam? Evet. Sizde evet. evet. Ee, bir de Lavaboya gidildiği zaman çok dikkat edilmesi gereken bir şey herhalde hocam. Oradan herhangi bir suyun sıçraması veya insanın işte çorabına evet. veya parçasına, elbisesine evet. Ee, evet işte bu Buyur. o biraz tel içeri sanıyorum. Bunun evet. hakkında biraz bilgi almadım diyorum. Allah razı olsun. Şimdi birinci e, soru mesela Abdest aldığımız takdirde e, önceki sular kısımlarından geçen bir suyun, mesela Musta'mes su dediğimiz su hükmü var diye? Evet. Musta'mes su temizdir ama temizleyici değildir. Mesela diyelim temizdir, üzerimize sıçramışsa abdest suyudur çünkü evet. veya efendim e, işte o su mesela sıçramadan ötürü mesela üzerimizi necaset yapmaz evet. ama mesela tekrar onunla abdest almak veya gusulda kullanmak mekruhtur yani o fakat ikinci bir e, helal noktasındaki duruma gelince buna dikkat etmek lazım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kabristan önünde geçerken dedi ki şu, şurada iki kişi şu anda efendim e, şey azap görüyorlar evet neden de biliyor musunuz dediler niçin mesela azap görüyorlar bu efendim azapları da e, çok bildiğiniz mesela çok büyük şeylerden dolayı değil birisi diyor efendim abdest alırken su e, mesela e, şey, helaya girerken e, affedersin mesela e, o heladaki gör, görüleceği mesela abdest bozulmadan ötürü, ötürü dikkat etmezdi üzerine mesela efendim sıçratırdı bu buna dikkat etmediğinden dolayı efendim şu anda kabir azabına uğramıştır. Birisi de dedikoduculuk yaptığından, kovuculuk yaptığından onun sözünü ona götürürdü, onun arkasına konuşurdu, berkinin arkasına konuşurdu, onun sözünü ona götürürdü, onu ona götürürdü. Bir, diğeri de bunun için efendim kovuculuktan ötürü efendim e, kabir azabına uğramışlardır. Onun için işte orada mesela o durumda, Dikkat etmek lazım. Mesela o e, abdest su sıçrantıları mesela şey olmaması için. Şimdi buradan o su sıçrıntısına iyi dikkat ettikten sonra efendim e, en e, mesela ihtiyat olan şey şudur. Mesela abdesti aldıktan sonra e, ellerimizi ıslatarak efendim yani herhangi olur ya belki farkına varmadan bir şey yapılmışsa en azından o da onun bir telafisi olur. İhtiyaten olur. O daha iyi olur. Evet cümlemizden. Buyurun başkan, şeyin efendi, sorular herhalde hazırlamışsınız. Buyurun. Şimdi ben ilk... Abdeste ve şunun temizliğine aklı ne ilk şeyler alakalı soracaktım olsayım mukaddeflerle ilgili sizde e, ikinci e, yorumu tefsiri yaparken mukaddefler için hani bunlar o zaman kullanılan harfler de demiştiniz hani artık edebiyatın daha çok üstünlüğünü gösterir harfleri demiştim. ben bazı tefsillerde mesela bazıları sizin ilk yaptığınız e, tefsiri gösterirken, öyle yorum yaparken bazı tefsir kitaplarına da ona hiç değinmiyor ve öyle olduğundan da bahsetmeyen sadece şunu söylüyordu. Dikkatimi çekti. Yani kesin buymuş gibi, biliyormuş gibi. Bunlar işte o zamanın e, Arap Edebiyatı'nda kullanılan harflerdir. Şu anda kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bunun detayını bilmiyoruz ama o zaman popülermiş ve kullanılıyormuş. O da bir işte edebiyatın üstünlüğünü gösteriyormuş falan gibi evet. e, ifade var bunu kesin ifadelerle konuşuyor. Sanki e, bu hafifler bunlara değerlettir, başka da bir şey yoktur de, bir gibi. Şey yani e, niye bu kadar kesin konuşuyor? Siz birkaç yorum yaparken o mesele onu şey evet. e, kesindir. Yani evet. Kesin olarak söylemiş. Yok tamam. bu... O... Buyurun Sor, soracağınız soruları şey yapın, onun topu olarak. Ben hızlı yazmışım da okuyamıyorum şu anda. Evet. Şimdi e, bu mukata harflerin zaten e, efendim kesin olarak verilecek bir hüküm yok. Bunu mesela ancak e, yani anlatılan yorumdan öteye geçmeyen bir şeydir. Yani mesela yorum da şudur. Mesela o günün işte efendim e, mesela hiçbir şairin, hiçbir edebiyatçının ulaşmadığı ve bütün edebiyatçılara meydan okuduğu ve öyle bir şeyle yani hiç kimse böyle bir şey ortaya koymadığı hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi mesela duyan kişi ya ben mesela hatta onun düşmanları tarafında ben öyle şairler gördüm. Öyle efendim edebiyatçılar gördüm. Fakat <gülüyor> Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu ne efendim şeydir ne şiirdir ne de şairlerin söylediği sözdür. Bunun yani Allah tarafından indiği kesin mesela olarak inanıyorlardı. Fakat Peygamber Sallallahu Aleyhi peygamberliğine inanmıyorlardı. İşte bu harfler yani bir manada yani yorumcular bunu yorum yaparken ya zaten kimse buna yani şu manaya gelir diye Mana verememiştir ve manada verilmez ve dolayısıyla yani işte Kur'an harfleri bu harflerden oluşur bunlardan meydana gelir bunlar mesela yani düşünün mesela şimdi bir eliflamim mesela bir harfi olmazsa mesela Kur'an'ın bazı mesela kelimeleri tamamlanmaz mesela e, mesela yasim var eliflamim sat var tasin var, daha var mesela buna benzeyen. E fakat bunlara hiç kimse mesela şu manaya gelir diye bir hüküm koymamıştır. Fakat ancak bunun ne yapılmış mesela yorumdan işte yani çoğu da mesela bunun manası işte Allah ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında gizli bir şifredir. Bunu kimse çözememiştir. Onu ancak Allah ve Resulü mesela biliyor ve bu yorumda yapılmamıştır. Yani Allah Resulü böyle, bu, bu manaya gelir diye de ümmetine açıklamamıştır. Bundan ötürü ancak işte o mukata harfleri o e, şey şekliyle bırakmak ve yorum yapmadan o haliyle bırakmak en evra olan o tırtıya. Yani. Zaten bu, de, bu harfler zaten kimse mana vermiyor. Yani Herkese burada bir görüş birliği var da evet. yani bunların manasını bilinemez değil. Ama neden bazı o Hayır. Ya da şimdi Hani şairi Ama kim kullanır. bunların anlamını evet. Bu görüş seçeneği olarak mesela sizin söylediğin gibi söylemiyor tefsir yapan insan. Şimdi hatırlamıyorum. Birkaç tefsir ben farklı farklı tefsirlere bakıyorum bazen. Hani farklılıklar var mı anlamlarında çok değişik şeyler çıkıyor mu işte? Bu bakar Suresinin ilk beş ayetinde bu, biz bizde bir kısa bir çalışma falan yapmıştık da e, devamı gelmedi bey. <gülüyor> şimdi bir ne diyorlar orada mısın? Yani kesin hüküm mü söylüyorlar? Şu, şu, orada hurf-u mukata hakkında kısaca değinmiş ama hangi e, kimdi müellifi tam hatırlayamıyorum ama yani bu şey demiştim şehit tutup da olabilir tam hatırlamıyorum ama bu harfler işte, işte dediğim gibi işte Arapların eski işte edebi dillerinden konuşulan şiirlerin söylendiği dillerden işte edebiyatı artık çok üstünlüğüne davet eder çok işte bir de zamanında bu işte artık kullanılan de ama zamanımızda kullanılmadığı için ve çok uzun bir sürede geçtiği için eskiden hatta Bunlar şeyden önce de kullanılıyormuş, bildiği, öyle söylüyor. Ben de tam hatırladığım kadarıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamandan evvelce kullanılıyormuş. Evet. Yani on, o devrede de unutulmaya yüz tutmuş şeyler, yüz tutulmuş şeylermiş. Yani Yine o zaman da pek kullanılmayan şeylermiş, hatta bilinmeyen şeylermiş. Evet. Daha da eski derelerden şeylermiş. Ya, öyle bahsediyor. Kesin, de kesin de bildiği için, hani öyle kesin ifadeler konuştuğu için ben de şey yapmam. Hani acaba hakikaten bu kesin ifade konuşlar mu? Biliyordur da konuşuyordu. Çünkü bir, işte bir kısımda diyor ki mesela bir kısımda var onlara diyor ki huruf-u işte bunlar bir gayb gayptir bize bilinmez Allah tarafından bilinir ve bunun Gerçekten evet bunun şeyi de anlamını da ahirette açıklanacak mesela işte ahirette açıklanacak bunun anlamı. Şimdi evet. biz bilemiyoruz. Öyle diyenler de var. Yani şimdi anlamına dair bir şey yok. Yani zaten... Tabi. Herkes bir, yorum bir yorum şey yok. Yorum var ya sana. Yani. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Neye, de, nereden gelebileceğine ya da neye delalete gelebileceğine dair yorum yapılabilir o Evet. O evet. haliflerin evet. evet. Bir iş. Yani yor yorum da şey... Yorum ne kadar kübrik. sağlıklı olur? Sağlıklı işte. da Yani zaten. aslında... Bunlar şimdi bir manada da bu e, şey e, mukata harfleri müteşabihayetleridir. Müteşabihayetler denilen yorum mesela yapılamaz. Ancak mesela ilimde derinleşenler onlar da derler ki diyor bu Allah katında ilmiştir. Biz buna iman ederiz. Evet. Evet. Bir de e, hazır bu şeyden gelmiş huruf-i hakkında mesela Yasin, işte Taha gibi evet bizce anlamı bilinmeyen ama insanların isimlerde kullandığı insanlar için isimler taktığı takıyor, tabii ki evet. anlamı bilinmiyor ve evet. bunu e, diyelim bizce gayet ama ya kötü bir anlama geliyorsa bu veya da Allah'ın yerdiği bir şeyse veya da uyardığı bir şeyse yani bu takılmasına kadarca iyi çünkü çok yaygın Bu evet. isimlerde bir şey ama evet. hazır de işte anlamı bilinmiyor. Mesela e, e, Peygamber'in zannesinden söylemiş isimlerinizi güzel koyun. İşte anlamları evet. güzel olsun diye. Evet. Bunun şeyi nedir? Acaba alimler bu konuda cevaz mı vermişler? Evet. Şimdi e, bu normal olarak mesela bu mukata harfleri aynı zamanda müteşabih ayetlerdir. Mesela müteşabih ayetlerin hükmünü, mesela muhkem ayetler var. muhkem ayetler zaten manası net ve açık bir şekilde anlaşılabilen hükümlerdir. Müteşabih ayetler birkaç manaya, manayı oluşturan şeylerdir. Fakat bu mukatatifleri müteşabih'e de girmiyor bir manada. Mesela müteşabih icabında ilimde derinleşenler bazen yorum yapabilirler. Fakat derinleşenler de diyor mesela Cenab-ı Hak diyor mesela bazıları diyor insanları saptırmak için müteşabih ayetlere mesela efendim e, yönelirler. Yani orada çünkü o müteşabih hayatlerdeki efendim işte manalar farklı bir taraf mesela yorumlara şey verdiği için ama ilimde derinleşenler diyor onlar diyor bu bunlar Rabbimizden indirilmiştir biz buna iman ederiz ancak bunun dışında bir yorum yapmayız fakat mesela şimdi bu buyurduğunuz şey üzerinde mesela Yasin'deki şey bazıları demişler ki işte Yasin derken ya Muhammed demiştir mesela halbuki hiç öyle bir mana yok fakat gene o da mukata harflerindedir. gene efendim işte yani bunu manalandırmak da efendim bir manada ee ne kadar işte sağlıklı olabilir. Yani o, o, o mukata harfleri olduğu şekliyle bırakmak. Çünkü en doğru olanı o mukata harflerine o harfiyle kalmak. Elif, La, Mim, Sad, Yasin, Daha, Elif, La, Mim, Ra, mesela gibi buna benzeyen Elif, La, Mim, mesela bunlar ne, nasıl gelmişse öyle. Mesela ya şöyle geldi böyle ha şimdi mesela şurada ne ne diyor işte diyor ki işte şu şu manalar işte evet hani bu Arap toplumunda işte o şeylere galip gelmek için yani işte bir manada Kuran'ın dizili şeklini gösterir, bir manada edebiyatın üstünlüğünü gösterir, bir manada diğer insanlara bir efendim işte üst, mesela müşriklere karşı bir meydan okumadır. Mesela Cenab-ı Hak bir ayet kelimede. Mesela diyor ki ben mesela bu bizim mesela vermiş olduğumuz ayetlerin bir benzerini getirin, getiremezsiniz ardında diyor. Getirin ardında da diyor getiremezsiniz. İşte onun için yani burada nedir getiremezsiniz yani getirin diyor madem hani gücünüz varsa getirin, yarından e da getirmeye çalışsanız bile getiremezsiniz. Yani burada nedir yani sizin mesela gücünüz buna yetmez getiremezsiniz. İşte onun için burada bir nedir meydan okumadır. Mesela. Ee, hani bir de mesela Cenab-ı Hak bazen mesela sinekten bahsediyor. Cenab-ı Hak diyor ki mesela biz bununla insanları diyor, imtihan etmek için. Mesela iman edenlerin imanını arttırmak, in inkar edenlerin inkarını arttırmak için bunu yaptık mesela. Ee, şimdi ama adam mesela çıkıp der ki ya niye sinekten haber verdi diye. Yani onun için şimdi burada yani müteşabi ayetlere, Allah'tan geldiğine iman ederek muhkem ayetler zaten manaları ortadadır. bu harfleri de olduğu gibi bırakmak. En en doğru olanı. Yani ona mana vermeden. işte o yorumcular mesela yapmışlarsa da o yorumlar yani e, şey yani kesin hüküm ifade eden yorumlar değildir yani. İsim e, mesela şimdi e, normal olarak aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasin ismini koyun diye mesela emretmemiştir. Mesela isimlerin en güzeli Abdullah Abdurrahman demiştir. Mesela e bu isimler noktasında e çocuklarınızı da güzel isimlerle isimlendirin. Kıyamet gününde o isimlerle çağrılacaklardır noktasında. E şimdi mesela bazen adam bakıyor diyor ya işte efendim falan ismi diyor koyacağız diyor. Kur'an'da var mı? E Kurana Eğer Kur'an'da var olan isimlere bakarsan Kur'an'da şeytan da geçer. E o zaman o çocuğun ismi şeytan mı koyacaksın? Veya işte e, mesela Kur'an'da da geçen, Firavun'da mı koyacaksın? Yani e, buna benzeyen işte efendim e, Yani her Kur'an'da Geçen isim oluşturacak şey, türden Olan şey değil. Ama e, Buyurun Estağfurullah Buyurun ha, Yok tamam Benim şey cevap tamam Burada Evet. Tam bir anlamı var ama Yasin'in anlamı Evet, Yasin'in işte onun o o noktada anlam olarak yani kim alimler anlam vermemişlerdir. İşte o koyma noktasına da bakmak lazım. Yani niye koyuluyor Niye koyuyor? Yani ona dikkat etmek lazım. Ona ona dikkat etmek lazım. He? Vardır, vardır. Ama mesela e, işte e, yani bazılar işte güya Hani Kur'an'da vardır. ya Var olan, olanı koyalım. Nasılsa Kur'an'da daha var. Mesela ama mana olarak yok yani. Ha, mana olarak Mesela Muhammed var. Muhammed koyabilirsin. Mesela şimdi diyelim ki siz Muhammed ismine Ahmet de ekleyebilirsiniz. Mesela efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aşağı şey yukarı mesela 300'ün üzerinde isimlerinin olduğunu söyleniyor mesela. Ki o isimlerde bir tanesi de Halis olduğu da var yani. Evet. Hatta ben bir Arapla konuşurken dedim be, benim ismim Halis Muhammed Halis dedi. <gülüyor> yani yani Halis demek bir manada katışıksız. Yani Allah Resulü'nde de o sıfat var ya e, bizde o yok da yani is, ismimiz odur yani. yani işte, işte, olarak... Tabi. Tabi tabi Yani meşhur olan dört tane ismi Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa Meşhur olan dördüdür yani ee, Efendim Bu dört e, ismi de meşhurdur En çok kullanılan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir Yani bu e, Dört ismi de, ismiyle de meşhur olmuştur Bu mesela efendim işte e, isim olarak dediğim mesela Şimdi diyelim ki e, Bir mesela ismi Yasin Koysa Günaha mı girer? Girmez. Mesela taha koysa günaha mı girer? Girmez. Mesela efendim fakat yani orada net bir mana anlaşılmadığı için anlaşılmadığı için yani bu mesela isim olar, olmaması lazım. Sünnete uygun mudur? Sünnete uygun değil. Sünnet mesela sünnete böyle bir isim geçmiyor. Yasin ismi geçmiyor. Sünnete Yasin ismi geçmiyor. Sahabelerden ismi Yasin, taha ulan yok. Yasin olarak geçmemiş. Ge geçen sahabeyi duymadım. Ama Mesela Öyleyse, bak, Abdullah, Abdurrahman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela birçok isimleri değiştirmiştir. Abdullah ismini mesela Abdullah diye değiştirmiştir. Uza'nın kulu. Evet. Ya, Abdullah, Abdullah, Abdullah Allah'ın kulu. Mesela ya, var mı Abdullah, Abdurrahman, efendim isimleri tavsiye edilmiştir. Yani en güzel çocuklarınız en güzel isimlerle mesela isimlendirin diyor mesela işte buradan bunu mesela Abdul Cebar diyebilirsin, Abdul Satar diyebilirsin, Abdul Khalat diyebilirsin efendim, e, Abdul Vhab diyebilirsin mesela Buna benzeyen çok mesela işte bunlar hep Allah'ın isim mesela yani Abd kul demektir, Abdullah Allah'ın kulu, Abdul Satar Satar'ın kulu yani Sat Satar alan bir ismi ismidir. Ha Abdul Gaffar. Gaffar Allah'ın bir ismidir. Sen Gafar koyamazsın mesela ama toplumumuzda adam Gaffar koymuş, cebbar koymuş evet, mesela. Evet. Cebbar. Adam diyor ki ne soruyorsun ismi nedir? Cebbar. haşa. Kardeşim o Ceppar olamaz. Abdul Ceppar olur diyorum. Evet, doğru. Doğrudur diyor. E, Cebaro bu küfürdür yani. Bak bu isim küfürdür. Yani çünkü Allah'ın sıfatını sıfatı kula verilmez. İnşallah. He. Tabii. Abdul Ceppar diyebilir. Abdul Satar diyebilir. fazla verilmemiş. Ayrı mı İşte mesela şimdi şöyle diyelim ki mesela cep, bugün mesela eee Türkçemizde cebbar, cebbar olarak kullanmıyor da, cebbar belki bunu kurtarır yani. <gülüyor> şey ha, şey ha cebbar. Yani e, onu o küfürden belki kurtarabilir. Ama doğru olanı değiştirip Abdül cebbar yapmak. Doğru olanı odur yani. Fakat yani cebbar Allah'ın bir ismidir. Eee Nasıl? Abdurrahman olur, Abdurrahim olur. Bunda ben esma şöyle diyordu, Birisi için Çünkü bu insanlar için kullanılmaz diyordu, bu Allah bir Ama diğerine yarahman, ya birisi tam Şöyle mesela yani bu Rahman ve Rahim sıfatı Rahman sıfatı Allah'ın kullara dünyada kafirlere ve Müslümanlara acıyan bir sıfattır. Yani onları rızıklandıran, onlara merhamet ettiren, mesela düşün yani bir insanın elinde bir insanın şeyi olmuş olsa diyelim. Mesela efendim adamın diyelim ki rızkı onun elinde olsa veya nefesi onun elinde olsa adam onu kızdırdığı anda nefesini de keser rızkını da keser. Allah kesmiyor bak isyan etse bile o Rahman sıfatıyla dünyada müminlere de rızıklandırır kafirleri de rızıklandırır. Hiçbir şeyi mesela efendim e, eksik e, şey yapmaz yani dünyada. Ama ahirette rahim sıfatı sadece ahirete müminlere. Yani artık kafirlere acıma yok. Orada yani işte susuz kaldı, aç kaldı, şu kaldı. Yani orada o, o Cenab-ı Hakk'ın acıma sıfatı onlara da kalkar yani. Sadece özel, özellikle Müslümanlara. O sıfat yöneliktir. Onun için yani Abdullah, Abdurrahman da konulabilir, Abdurrahim de konulabilir. Mesela. Ama her zaman Abdü, Abdü Abd, geçti. Abd abd geçecek yani. Mesela Allah'ın ismini mesela şey yapabilecek mesela Fettah, Fettah koyamazsın. Abdülfettah koyarsın. Kul olduğu belli ha, olsun. Olduğu belli olsun. Yani. Fettah Allah'ın mesela bir şeydir yani. Bir sıfatıdır. Yani. Evet. Bir şey Abi bir şey soracaktınız. Evet sıfat. hocam ben diyelim ki hocam bizim mesela köylerde yakın tutun şeylerde basit, bizim çaylarımız, değerlerimiz akar temiz sular. Ormanlardan, dağlardan gelen evet. Hem içilip hem de Samaşı e, filan e, temizlenen sular e, oradan Köyün oradan bir yol geliyor, oradan mesela davarlar geliyor işte, bu, inek malıyı oradan geçiyor sular filan ama Ondan 100 metre aşağı, 200 metre aşağısından su Dere bile çalgın, akıp giden bir dere evet. Aşağıdan buna abdü salınabilir mi? 200 metre, 300 metre aşağısından Akan olduğu için alınır. He. Akan olduğu için durg durgunluğu He. alınmaz. Böyle işte çalgan su diyelim gidiyorum. Buradan koyun geçtiği hayvan geçti yoldan ama su derler, çay akar gider böyle çalkalanlar çalkalana, çalkalana. 200-300 metre aşağıdan bu sudan yararlanabiliriz, abdest alabiliriz bir şey yapabiliriz. Değil mi hocam? Evet. evet. Akan tamam. su. Evet. E bir de bu şey işte bu Efendim bu şeyler var ya bu, nedir bu? Demirciler müdür, bu şeyler müdür Efendim, işte haber verenlerin ismi ne derlerdi? Şey, e, Spiker. Bu yok yok yok, e, Firavun e, o zamanında e, toplanmıştı, e, yıldızlardan, mızda, falara baktılmıştı ya Firavun e, o zamanlar. Şilmaz, e, işte onların, e, e. bunların e, ist istişare kurdukları cinlerden, ee, kesinlikle kaybı e, cinler dahi hiç kimse bilemez Allah'tan kaybı. Evet. Sadece cinlerin de bir tahmin. Evet. Bunlara verdiği söz tahmin yürütüyormuşlar. Evet. İşte hava raporu gibi. Evet. Ya canım işte yarın filan filan yerde bulutlar yağmur yağabilir yağacak filan. Tahmin. Evet. Kaybı. Ted Allah'ta Allah bilir. Cinler dahi hiç kimse bilemez kaybı. Evet. evet. evet. evet. Bunlar da bilmediği için bunlar da tahmin veriyormuş insanlara. Evet. Tahmin ediyormuşlar. Evet. evet. evet. evet. Efendim? Evsin. Yani şey. İmanı çaldırmak için. imanı çalmak için. Tabi. Yani evet. Buna ne? Bazı kandılar hocam Özellikle topluyorum. şeyi programı. Hemirim her akşam görüyorum. Kur'an'dan şifre, şifre ederim, çözüyor. İşte geleceğin tahminler, Hem hani diyor ki bu. Tahmin diyor. Hı. Benim tahminin diyor. Böyle insanlar yönlendiriyor. Tahmini sen niye her gün program yapıyorsun? Ya. Kişide niye gözüne gözüne sokuyorsun? Ya, ya, fiknecilik yapıyor çalışıyor. hocam. Özellikle fiknecilik yapıyor. Evet. Almış kurallarını. Amel yok adamda. Evet. Kur'an şifre çizdi. Meşhur olmuş. Evet. Kur'an da şifre çiziyor. Ayet ya. sayısı, hadis sayısı. Çak, gül. Ya. Sonuç <gülüyor> işte bu olacak. Elce tesabı. Geçen, geçen dersimizde hocam anlatmıştınız. Bunların gidip de gök kapılarından uzaktan kulak misafiri olup da evet. gelip insanlara yalan yanlış bir yerde şey yapıp da anlatmalarından dolayı evet. Allahü Teala meleklerine işte bunları kovun kapılarını kapatın. Evet. Gök kapılarını evet. dinleyip götürüp de şeyleri konuşmasınlar. Evet. Bazısını duyuyormuşlar bazısını duyamıyormuşlar filan. Evet. bu için allah Teala bunların yani e, böyle kayıptan e, e, haber vermelere kesinlikle yani yok. Evet. sonlandırılmış evet. veya yok hiç yok evet. kayıptan hiç kimse haber veremez evet. işte etsiz zamanlar gelmiş geçmiş bir sürü zat hızın kurmediğim işte bu takvurumuz budur, neromuzdur bir sürü firavunların işte münacimlere yok yıldızlardan, mıldızdan, esnaf işte, evet. hepsi bunların yalancı evet. hepsi ostra münacim adamımız, çünkü evet. gaybi bir te o, o, adamımız, he işte o herif neyse o evet. lüzumsuzun teçhü o da onların yalanlarına kalan işte bir devamsın teşi Evet. Kesinlikle gaybı Allah'tan muskı kimse evet. bilemez. Bunlar da tahmin büyüttüğümü zaten. Evet. Sade. Uluslararası, uluslararası bir uzmana git mesela. Yani, Hasil etmiş, topur etmiş. O da mesela tam ne yapıyor? Düşünce şurada yapmazsa işte. işte Ülkeler şöyle davranıyor, bir sene sonra savaş ediyorlar, birşey basıyor. Bunlar ne? Hmm. Bunlar, tahmin de bunlara bak. Ayrılmak lazım. Işte. Ay bir şeyler, bunlar? Ki, bu... Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu... Gayb konusunda nasıl bir bilgi alıyorsalar hani bir şey yapabiliyorlar hani yarısından yarısından biraz bir şeyler iş şey yapabiliyorlar çıkarabiliyorlar mesela monstrabamur. Acaba diyorum hani iletişim gersi kafir cin cinle bir iletişimi varsa şey var. Onlardan var onlardan iletişim var. Bu var o, Ve bu olur. cinler de muhtemelen kendisi kafirdir. Evet. Yani, nasıl bir bir şey olabiliyor ki, bu cin bunun için dünya kadar hani Mesela Cin oradan bir şey dinleme zaman Allah'ın ateşi onları kovalı Evet Şahabı değil mi? Evet. Evet. Evet. Bu kadar zahmete katlanıp Bir de ölüm ve azap tehlikesiyle karşılaşıp Buna bil götürebiliyor bu nasıl bir şey Mesela ben kitabını okudum Şimdi şey, doğruysa bilmem ama Bazı şeylere temas edebilmiş yani uzaktan da olsa şey, nasıl bir şey ya bir şey bilemiyorum. Kaybolma sabah gidecek mi? Evet. Tamam. Tamam. Tamam. E, hocam. Evet. E bize bu inanmıyoruz zaten. Evet. Yani işte çok soru işareti var da tabii ki. Evet. Herhalde bir de bu işte bu cin tayfası bilgisayar programcı gibi mesela bugün bu saate kadar Eski zamandan gelmiş gitmiş olayları biliyormuşlar. Hafızaları herhalde Yok, kuvvetli olan. bilgisayar mesela kayder diyorsun diyorsun ki bu bir program kaybetmiştim bir tıklayın bayım şu evet. orada neydi ben unutmuşum falan. Evet. Evet. İşte bunları bilebiliyormuşlar herhalde geçen zamanı. Ama geleceği asla Allah Allah'tan başkasını kaybet. Şimdi Allah razı olsun. Bu birinci e sorunuzdaki o akan sularda Akan olduğu için onlarda abdest almakta herhangi bir sıkıntı yok. İkinci bu efendim işte cinlerdeki meselelere gelince bunları Cenab-ı e, Safat suresinde وَاِذَا خَتِفَ الْخَتْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِحَابٍ ثَاقِبٍ Onlar diyor efendim ne zaman gök kapılarına bir efendim haber dinlemeye giderlerse Onları efendim yakalayan, kovalayan bir ateş, hatta melekler, efendim onu kovalıyorlar. Orada efendim kulak hırsızlığıyla çarptığı mesela bir kulak çırpıntısında duyduğu şeyi kendisine sığınanlara fısıldıyor. Bak işte burada o geliyor, o şeyler oradan geliyor. Fısıldıyor, onu fısıldamak için evvel o adamın imanını alıyor. Çünkü o insan o şeytana sığınmazsa o şeytan ona o haberi vermez. O şeytana, şeytana tamamen sığındığı için şeytan o gök kapısında dinlediği o mesela, mesela söz kırpıntısı diyelim. O söz kırpıntısını bir kısmını mesela dinliyor. Bir kısmını da gelip ona mesela yalan il ilave ederek katıyor. O da yalan ilave ederek katıyor. Mesela yıldızlama kitaplarına bakıyor. Diyor ki işte efendim şu şu şu tarih, şu şu şunu gösteriyor. Bunlar hepsi Gaybi bilme iddiasının peşinde olduklarından ötürü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kim böyle birisine gider onu verdiği haberi doğrularsa ha şey adam doğru söyledi Adam diyor ben gittim diyor Ya be, adam benim nereden öleceğimi dahi biliyor İşte benim evimde benim kimle şey yapacağını dahi biliyor Bizim bir tane Ben gençtim o zaman daha e, Aferinize sığınıyorum Yeni evlenmiştim Daha e, askere de gitmemiştim Bizim bir tane ev sahibi vardı Yok askerden gel yeni gelmiştim. Bizim bir tane ev sahibi vardı. <gülüyor> Şeyh Karı e, onun efendim o da böyle e, cincilere, şeycilere çok böyle kafaya takmıştı. Kardeşi, kardeşi hakkında efendim gitmişler işte senin kardeşin sana şöyle düşündü. Senin için böyle yapıyordu. Senin için şöyle yapıyordu. İki kardeşi birbirine düşman ettirdi. Onlar o zaman işte öyle bir, bir gün bana anlattılar dediler. Durum böyle böyle. Siz ne diyorsunuz? Abi dedim gitmeyin bunlar yalandır. Bak bunlara gittiğiniz takdirde bir tarafta imanınıza zarar gelir. Bir tarafta ailenize zarar gelir. Allah Allah. Çorunuza yuvanız dağılır. Bak bunu yaparsanız çok zararları çekersiniz. Ya o dedi ya böyle demiş çok doğru söylüyordu. Benim kardeşim de abim de benim için bunu yapıyordu. Yani onun sözünün etkisine kalarak efendim sanki bütün söyledikleri her şey doğruymuş gibi efendim İki kardeş birbirlerine böyle düşman oldular. Düşün bak adam öldü, kardeş, kardeşinin cenazesine bile gelmedi. Kalktı, o mesela biz de onun kiracısıydık. O evi yok pahasına sattı. Gider gitmez arada 15-20 gün geçmedi. Bizim hanımı bizim, bizimki hatunu aradı yengeni. Dedi böyle böyle bir durum var keşke biz hacı bir kardeşi dinleseydik o zaman tabi biz gençtik mesela aşağı yukarı 20 21-22 yaşlarındaydık yani öyle ne? ondan sonra sakal vardı yine de sakal vardı ama fakat şimdi daha ne kadar söylediysek adam bildiğini okuyordu ondan sonra ağlaya ağlaya bu sefer pişman olmuşlar ama elden, elden çıkmış adamlar ne sıkıntılar yaşadılar işte onun için böylesi haberlere zaten bunları hem bunları dinlemek de küfürdür Onların yanına gitmek de küfürdür. Onlarda bir haber almak da küfürdür. Çünkü yani buna Allah Resulü sallallahu kim diyor onlara giderse diyor. Bunlar gaybı iddia etmedir. Onları giden kişi mesela onların söylediklerini doğrularsa Muhammed'e inen inkar etmiştir. Yani Kur'an'ı inkar etmiştir. Evet. İşte onun için mesela o az önce söylediğiniz o işte bazı kitapla böyle diyor. Onlar işte ebced hesaplarına dayanarak Huruf işte efendim işte o birtakım harfleri işte çarparak şey yaparak veya işte efendim onun anasını soruyor bilmem nesini soruyor işte oradaki o e, yıldızname kitaplarından birtakım bazı e, şeyleri anlatıyor işte buna mesela işte gizli ilimler hazinesi diyorlar bilmem neler diyorlar şu diyorlar bu diyorlar efendim böyle olmakla beraber halkı göz boyayıp, boyayıp kandırmakla paralarını sömürüyorlar bunun dışında hem imanlarını götürüyorlar hem paralarını götürüyorlar evet Buyrun. İşte ruhi bir rahatsızlığı olan insan için gidiyorlar hocaya götürüyorlar, hoca işte muska yazıyor, veriyor. Bunu şimdiki konudan bağımsız mı değerlendirmek lazım yoksa bu da aynı e, neviden bir şey midir? Kesinlikle reddedilmesi gereken bir şey midir? yok şimdi bu tür şeyde mesela efendim böyle gizli bir haber yani gaybi bir haberi öğrenmek için bu tamamen küfürdür çünkü gayb Allah'ın gaybın anahtarı Allah'ın elindedir fakat mesela şifa amaçlı efendim mıska birçok ulema arasında mesela efendim reddedilmiştir hatta şirk diyen birerler olmuştur. Ama eğer bir miska diyelim ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın sıfatlarını oluşturmuşsa bu da efendim o niyetle alınmışsa bunu caiz görenler de var. Şirk de var, caiz görenler de var. Ama buna İslam, İslam'da buna rukiye denilir. Rukiye de nedir? Mesela siz efendim diyelim ki bir rahatsızlığınızdan ötürü ayet el kürsü okursunuz. Kulhuvala felak ve nas surelerini okursunuz. Allah Resulü her gece yatarken mesela ayetel elküsi okuyup üç kere kulhuvala kulazdu brebil felak ve nas surelerini okuyarak eline mesela üfler, vücudunun ulaştığı yeri nereye kadar ulaşıyorsa onları mesheder evvel öyle, öyle yatardı. Mesela efendim e, nazar o nazarla ilgili ayet var. Ve yakadül dediğine keferu diye başlayan. Mesela efendim onu biliyorsa biliyor. Mesela şifa niyetiyle mesela Fatiha'yı okuyabilir. Fatiha'da mesela şifa çok büyük şifalar vardır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi bir seferden dönerlerken efendim bir kasabaya uğramışlar. Orada şey yapmak istemişler. Orada kalmak istemişler. O kasaba halkı onları misafir edinmemiş. Bu sefer efendim onlar şehrin dışında bir işte kamp kurmuşlar oradan o gece o kasaba e, halkının reisini yılan sokmuş. Bir rivayette de akrep sokmuş. Adam afigan ahuf, yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Bütün şehir bir tarafta taranıyor. Kimse o işi o işe tabiplik yapabilecek insan yok. Geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sahabesine diyorlar ki ya Resulullah işte şey işte, ay falan işte işte falan bilmem ee, yabancılar, içinizde efendim böyle bir e, şeye tedavi olabile, bulabilecek bir tabip var mı? Sahabenin birisi, ben Allah'ın izniyle e, ona bir şey buldum. Geliyor, Fatiha suresini okuyor, efendim e, o adamın mesela, e, efendim o şeyin e, mesela e, o hayvanın soktuğu yerin üzerine tükürüğüyle şöyle bir mesle diyor. Efendim, sanki merhem sürer gibi yapıyor, Fatihayı okuyor, adam çığlık ata ata gelirken yürüyerek gidiyor. Ondan sonra buna karşılık da yüz koyun onlara hediye veriyorlar. Hatta o e, sahih onun mesela şöyle demişti, demişti mesela yani siz bizi efendim şey yapmadınız, bizi e, mesela efendim e, misafir edilmediniz, misafir edilmedinizden ötürü efendim siz işte e, bugün de bize gelin bunu istiyorsunuz. Biz bu efendim şey e, Allah eğer bu işe şifa verirse siz bize yüz koyun vermezseniz biz bunu yapmayacağız. Onlar da kabul etmişler Ondan sonra efendim ardında yüz koyunlar almışlar gitmişler. Gelmişler efendim sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Demişler ki ya Resulullah işte böyle böyle bir durum yani ile karşılaştık. Bu koyunlar helal mı haram mıdır yani? Allah Resulü alın kendinize bir kısmını bana ayırın demişti. Yani helal oluşuna işaret etmişti. Şimdi buna binaen mesela bu caiz olduğu söylenmiş. Ama bunun karşılığında mesela, mesela diyelim ki bu rükiye İslam usulünde olan bir rükiyedir. Parasız pulsuz olması şartı vardır yani. Ama diyelim burada bir hediye şayet böyle bir şey teklif edilip verilmişse bunda da haram olmadığı söylenmiştir. Fakat Kur'an'a karşılık diyelim ki veya fatyayı öğretmeye karşılık ...buna mesela efendim şeyi karşılığında almak ise bu tamamen haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir sabi birkaç süre birine öğretmişti. O da bir ok yaydanlığı ona hediye etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi dedi ki o da şöyle düşünmüştü. Ya ben bunu savaşta efendim cihatta kullanırım gibi gelmişti. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulü falan adam bana böyle böyle söyledi. Ben bunu ne nasıl yapayım dediğinde... Bunun, bunun karşılığında bana şunları hediye etti. Ben buna bu kadar süreler öğrettiğimden dolayı. Bunu alayım mı almayayım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap vermişti. Eğer kıyamet gününde efendim cehennem ateşinden kızdırılmış bir ok yaydanlığın halkasının senin boynuna takılmasını istiyorsan onu al. Bakın. İşte onun için yani bu noktada haramdır. Yani bu mesela şeyin Kur'an'a karşılık para almak. ...ama bu mesela şeyde de... ...cevaziyet verilmiştir. Böylesi yani şarta bağlanmaksızın... ...mesela diyelim ki böyle bir durum... ...söz konusu olur mesela... ...kişi vermişse bu da caizdir yani. Ama fakat... E, ...bu hadisi nazara alarak... ...ben bunu aldım takdirde ateş beni kaplar ...derse o bitmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte buradaki mıska... ...mıskacılara da gitmemek lazım. Mıskalacılara meydan vermemek lazım. Onların mesela efendim... Ee, şeylerini e, adam aynen öyle diyor. Bir tanesi bir tarihte bize gelmişti. Hocam diyor ya sen de diyor böyle bir ilim varken diyor gidiyorsun inşaatlarda efendim keser sarlayarak canını çıkartıyorsun. Ben bir kağıt, at, bir kalem atıyorum. Bana şu kadar para geliyor. Ve adamın akıbetini de gördük nelere uğradı. Dedim ki ben Allah'ın bana vermiş olduğu ilmi, bana vermiş olduğu dini, bana vermiş olduğu kitabı, bana vermiş olduğu bilgiyi ben onun yolunda kullanmak istiyorum. O nasıl bana bana bunu verirken benden mesela bir şey almadıysa ben de bunu verirken kimse de bir şey almayacağım. Ve adam çok kötü bir akıbetle gitti yani. İşte onun için yani burada ee, dikkat edilmesi gereken şifa Allah'tandır. Mıskacılara fazla yönelmemek lazım. Ama mesela diyelim ki çok acil bir durumlarda böylesi bir durum olmuşsa, böylesi bir efendim şey ortaya çıkmışsa böyle ayet ve hadise dayanarak bir şey yapılmışsa bunu caiz gören de var, şir şirkti diyen de var. Şirk konusunu ele aldığımız takdirde onu bırakacağız. Ş sadece Şafi'nin Allah olduğunu şifa verenin Allah olduğuna yöneleceğiz ve bunları tamamen terk edeceğiz. Evet. Başka sorusu olan var mı? İnsanların yasaklamış değil mi? O zaten tamamen var insanlarla şey yapması hem de cinler insanlarla şeyi evet. Bu şey olarak Mesela e, <gülüyor> Bu cin noktasında Esra e, Mesela cinlerin esrarı diye evet, Bir kitap var Bu mesela hatta cinlerle Konuşanlar olmuştur cinlerle efendim Evlenenler olmuştur evet, evet. Onlarla mesela bir takım birçok şeyler olmuştur Yani ama yani me, o o ayrı bir konu şimdi Müslüman. Cin de var, kâfir cin de var. Sığınma ayrı, konuşma ayrı. Anlatabiliyor muyum? Sığınır da mesela sındığı takdirde Allah'a bırakır onu sığınır. Yani bir nevi onu mabud yerine koyar yani. Allah yerine koyar ondan ötürü ya, haramdır. Ama mesela bunlarla konuşma. Cenab-ı Hak öyle mesela imkanlar vermiştir. Öyle insanlar da olmuştur. Mesela onlarla evlenenler olmuştur. Çocukları olanlar olmuştur. Ve bu şeyden ötürü mesela çarpılanlar olmuştur. Birçok şeyler olmuştur yani böyle şey. Bir takım şey artık bunun şey keyfiyetini Allah biliyor. Biz bunu bilmiyoruz keyfiyet. Bakımında keyfiyetini Allah biliyor. Yani böyle mesela şeyle ilgili şimdi e, bazen böyle cinlerin esrarı diye bir kitaplarda geçiyor. Tabii bunu herkes herkes okuyamıyor. Adam okuduğu zaman korkmaya başlıyor. Yani e, evet. Onun için e, o yani ona mesela zaten ihtiyaç da yok gerek de yok. Fakat yani şey olarak yani cinlerden yardım almamak meselesi yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz ne diyoruz? Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Yani yardımın Allah'tan olduğuna, cinlerden de isteyen, insanların da yardım alınması gerekli olan nokta hayattayken alınır. Mesela onu vesile kılarak, mesela diyelim ki, işte birisine, bir salih bir insana diyebilirsin ki, ya Hüseyin Efendi bana dua eder misin? Bu, bu sıkıntı yok bunda. Ama mesela diyelim ki başka, bunun tam tersi bir mezarın başına, Ey falan sen bana, ben, bana, benim dualarıma icabet et, bana şu malı ver, benim şu iş, işimi yerine getir, bu küfürdür. Yani bak, buyurun yavrum bunu a, abiye uzat. Şey. Şu an bu çağımızda hocam, bu şeyde özellikle yabancılarda mesela e, yabancıların, gavurların, ileri gelenlerin özellikle bu dünyayı karıştıran kesimde ve Yahudilerin şey o Kabbal Kabbalacı Yahudilerin tarafından bu e, özellikle şeytanicinde yani şeytan ya da şeytan, aynı şey zaten. Bunlara, e, öz, şey, e, özellikle bunu hem de elit kesim böyle, belli ayinler şeyler yaparak yani. bunları çağırıp sığınıyorlar, tapıyorlar yani bildiğin. Kurban ediyorlar, tapıyorlar ve bir takım bilgiler karşılığında. Evet. Ve onlar da bunlara şey diyormuş hatta yani onlara tabi olana işte e, nasıl yardım edebiliriz diye soruyormuşlar işte bunları nasıl daha çok para kazanabilir nasıl böyle bir takım şeyler veriyormuşlar bunlar da ona binayen onlara tapıyorlar evet. bildiğin şeytana tapıyorlar şey evet. yapıyorlar bu o taraftan bayağı yaygın bir de şimdi bazı insanlar da hocam e, hani bildiğimiz kadarıyla sıradan bir insan mesela ama e, o boyuttaki varlıklara karşı bir hassasiyeti var hani mesela biz gidiyoruz. Bir varlığından bile habersiz ama bazı insanlar da kendi şeyinde olmaksızın herhalde görüyormuşlar, şey yapıyormuşlar. Yani bu Allah vergisi bir durum bildiğim kadarıyla. Öyle midir? Tam bilmiyorum da. Otkonun hassasiyeti var. Aslında öyle bir insansa ister istemez bir şekilde şeye giriyor yani. Kontağa giriyor. Yani hani bu, bu, bu durumda ne yapması lazım, ne yapmalar lazım? Hani seçebilir mesela hani sömaz onlara hani karşında bir şey gelirse de hani Müslüman ya alması gereken tavrı alır. Hani nasıl birisi tanımadığın bir insan karşısına geliyorsa senin bir şeyle ya da bir, bir şekilde sana aynı tavrı gösteriyorsun. herhalde onları da aynı kefeye koymak lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir işin ilmi yönünü öğrenmek mesela diyelim ki eğer bir insan efendim Müslümana gelecek olan bir zararı def etmek amacıyla Böyle bir ilmi elde etmiş, mesela bu, mesela şeyleri yani onların o kör düğümlerini çözecek bir ilmi kariyere sahipse onun bir sıkıntı yok. Ya yani bu bu zaten teşvik edilmiş olan bir şeydir. Ama o ilmin içine girip onlarla beraber olursa bu sakat sakattır. Ve aynı mesela <gülüyor> dolayısıyla onları kendilerine edilmiş olur nauzu Bugün mesela Hristiyanlıkta olduğu gibi. Vaftiz denilen mesela bir şey vardır. Adam kalkıyor. Efendim gidiyor papazın önüne günahlarını itiraf ediyor. İşte efendim papaza diyor ki şu kadar diyor dolar vereceksin. 1500 dolar vereceksin. Bir 2000 dolar vereceksin. Ya işte param azdır. Hadi 1500 dolar olsun. Pazarlıklı bir şekilde o veren kişi zannediyor ki o parayı verdiği takdirde papaz onun günahını affetti zannediyor. Bu şekil böyle bir inanç mesela var. Bir de üçlü teslis inancı var. Allah Ruhul Kudus gibi. Bunlar da mesela yani bunu şey yapmaz, direkt şey yapmasa da başka yönüyle mesela direkt onu oraya götürüyor yani. Çünkü burada mesela Allah'tan başka mesela insanı mesela şeye götüren bir şey vardır yani. Şirke götüren bir şey vardır yani. Orada mesela Cenab-ı Hak Cellevalı Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ı bahsederken diyor Süleyman Aleyhisselam diyor Asasına dayandığı halde Asası kurtlanmıştı diyor düştü Ve cinler de mesela ona hizmet ediyorlardı yani. Eğer diyor cinler mesela gaybi bilseydi Onun mesela e, ölü olduğunu bileceklerdi Bak bilemedin onu ölü olduğunu bileceklerdi Allah biliyor Heh. Allah biliyor evet. evet Sami Efendi sen herhalde bir şey soracaksın yavrum ya. <gülüyor> Mesela gayb ile ilgili Hazreti Peygamber'in hadislerinden var ya Hani bir de bu İstanbul Fethi'yle ilgili olanı soracaktım bu, e, bu konudaki, bu hani acaba hadiste mi bir sıkıntı var yoksa peygamberler böyle bir, çünkü gaybı Allah'tan başka kimse bilmez biliyoruz, evet. yani peygamberlerin mesela bu konuda, yani ne kadar şey vardır, evet. Hz. Peygamber'in bildiğimiz meşhur hadisi var mesela, evet. sık sık her İstanbul evet. Fethi'nde de dile getiriliyor bu, herkesçe evet. bilinen bir hadis. Evet. Evet bu konuda ne o Şimdi e, dersin başında farkındaysanız mesela e, Elif-Lamim suresi şeyindeki ilk Bakara suresinin ilk beş ayetindeki o gaybi meseleleri şey yaparken beş tane mesela gaybın birincisi gaybın Allah'ta da Allah'ın elindedir. İkincisi demişti ki efendim vahiy yoluyla peygamberlere bildirilen bir gayb. Mesela bizce gaybtir ama fakat vahiy yoluyla peygambere bildiriliyor. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndayken Efendim kazmayı Mesela şeye vurduğunda işte ben efendim Kisra'nın saraylarının devrildiğini gördüm Mesela burada Bu da bir gaybi bir meseleydi Ama gaybidi, olma olmamakla beraber Cenab-ı Hak ona vahiy şey yapmıştı Peygamberlik mucizesiydi yani Mesela buna benzeyen bir takım bazı şeyler Daha vardır Mesela diyelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı şey var ki peygamberin husus şahsiyetiyle hususi bir mesele olarak kalır. Bazı şey vardır ki mesela mucize yoluyla ondan gelir. Bazı şey var ümmet onu alır. Mesela ona mesela ait olduğu gibi ümmete de şamil olur. Mesela şey yani yerli yerince oturtmak <gülüyor> gerekiyor. Evet, evet. Allah Resulü Bedir Savaşı'nda mesela şeyi yapmıştı. Yani o Bedir'de geberen müşriklerin mesela kuyuya doldurduktan sonra kuyunun başına geçti. Dedi ki ey falan falan siz Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? Evet. Hazreti Ömer hemen dedi ki Yarasırla dedi. Allahu Teala ayet kermede buyurmuyor mu siz sesinizi ölülere duyuramazsınız. Yani ölüler sizin sesinizi duymaz. Onlar şu anda diyor benim ancak siz, sizi nasıl siz nasıl beni duyuyorsanız sizden daha iyi duyuyorlar ama konuşmaya muktedir değildir. Şimdi burada bu peygamberlik hususiyetlerinde mucizelerinde bir mucizedir. Bak bu da bir gaybi bir meseledir. Mesela o şey diyelim ki o iki cenaze e şey e, kabirde iki mesela kişinin şey olması meselesi. Diyelim işte azap görmesi meselesi e, gaybi bir meseledir. Peygamber onu gör görmemişti şeyde. Ama Allah vahiy yoluyla ona bildirmişti. Şu anda gördüğünüz iki tane efendim şey vardır. Bu da bir gaybi meseledir. Hadis belki e, mesela biraz zayıf e, noktaları var. Ama fakat yani böyle diyelim gaybi bir mesele de olsa dahi Allah Celle Hazretleri Azze'leri bir her şeyden daha önce bildiği için fakat dilerse peygamberine bildirir gaybi. Anlatabiliyor muyum? Ki buna benzeye mesela birçok şeyler mesela efendim olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir müşrik demişti ki Ya Resulullah eğer sen Allah'ın peygamberiysen şu ağacı çağır. Allah Resulü ağacı çağırmış. E bu gaybi bir mesele. Evet, dolayısıyla peygamberlik bir mucizesi yani. İşte onun için bunlar mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gelmişse bir takım şeyler gaybi meseleleri oluşturacak şeylerdense bunun vahiy yoluyla peygambere vahyedilmiştir. edilmiştir bir takım da mucize olarak mesela edilmiştir Mesela olarak ortaya çıkmıştır. Bir takımı da menkibe olarak ortaya çıkmıştır. Yani menkibeler delil olamaz. Mucizeler de delil değil. Mucizanca ancak peygamberi bağlar. Yani keramet de delil değil. Ama mesela fakat bunun dışında Allah Resulü'nün söylemiş oldukları şeyleri yani de, bize mesela diyelim ki yani biz çıkıp da yani ben mucize gösterdim diyemeyiz yani. O peygambere mi hus hususlu olan bir mesela şeydir yani. Onun için delil değildir diyorum yani. Onlar mesela o söylediği bir şey mesela bir e, çok azgın bir tane o boğa vardı sahibine saldırıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki ya Resulullah falan boğa işte sahibine saldırıyor biz yaklaşamıyoruz. Ahra tam ahır kapsını açar açmaz o bize saldırıyor. Onu bana gösterin dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O da gitti ağrın kapsını açtı ya sana saldırır. Hayır o beni tanır dedi. Bakın mesela bu da gaybi bir mesele yani. Anlatabiliyor muyum? Hı. O beni tanır dedi. Aç kapıyı açar açmaz bir baktı ki o hayvan onu görür görmez hemen secdeye kapandı. Allah Allah. Hemen secdeye kapandı. Sahabe bunu görünce dedi ki ya Resulallah müsaade et biz de sana secde yapalım. Bak bu hayvan hayvan olduğu halde secdeye kapandı. Hayır insan, mesela, insanın insana, mesela secde yapması doğru değildir diye mesela bu noktada müsaade etmemiştir. İşte onun için yani bu, bu tür şeyler böyle şeylerle bağlantılıdır. Bundan ötürü de mesela bazı şey vardır ki mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor bir mesela e, grup insan vardır ki diyor saçları diyor başların üzerinde mesela deve hürgücü gibi diyor efendim saçlarını diyor bağlarlar diyor onlar diyor 500 sene uzaklıkta olan bir efendim cehennem e, cennetin kokusunu duymazlar diyor bak e düşünün ve bu şekil mesela e, buna bir gaybi meseledir yani yani yakında öyle insanlar çıkacak Deccal'ı bahsetmiş Deccal mesela sahabe zannetmiştir ki Yani Deccal hemen o an çıkacak Zannetmiştir Mesela kıyameti bahsetmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ama ancak kıyametin alametleri söylemiştir Hatta Hazreti Cebrail Cebrail hadisi diye bir e, hadise geçer Mesela e, sahabe diyor Biz Allah Resulü'nün etrafında Etrafındaydık diyor Bir insan diyor geldi böyle bembeyaz Bir elbiseli efendim geldi Resulü Ekrem selleme, Mübarek dizini onun dizine dayadı Efendim soru sordu. İslam İslam'da ne var? İman, iman nedir? diye. İslam'ın şartını Allah Resulü saydı. İman'ın şartını saydı. Ve ondan sonra kıyametten sordu. Dedi ki kıyamet ne zaman kopar? O soruyu soran, o sorulan kişiden daha soran ki sorulan kişi ondan daha bilgi sahibi değildir. Yani sen bana soruyorsun ama ben senden daha bilgi sahibi değilim. Onu ancak Allah bilir. Yani ama kıyametin şartlarını mesela saymıştır. Mesela bazısında demiştir ki işte efendim zelzelelerin çoğalması, işte efendim zinanın çoğalması, binaların yükselmesi, efendim ahde vefanın ortadan kalkması, emanetin ehlinden alınıp başkalara verilmesi, efendim ilmin ortadan kaldırılması. Bakıyorsun mesela şimdi bunlar hep kıyametin alametleridir. Ama bakıyoruz bugün televizyonlara adam çıkıyor ya diyor kıyamet yakışığı kadar. Ya peygamber haber vermedi Sen nasıl haber verebilirsin ki? Sen nasıl diyebilirsin ki geldi yani? Yani bir peygamberin açıklamadığı, işte onun için bunlar da bu, buna benzeyen şeylerdir babam. Başka sorucu, soracağımız var mı? Muhammed Şamil, gel bakayım sen soru soracaktın baba. Hadi bakayım, ağzına yakın tut biraz. Dede mik mik mikroskabik canlılar, canlılar suya girse bir şey olur mu? Mikroskabik canlılar. <gülüyor> mikroskabik canlılar. Mesela? Küçük. Gözle görünmüyor. He. O gözle görünmeyen canlılar biz göremiyoruz ki. Biz gö nasıl olur, ne şekil olur onu bilemeyiz. İşte hani bir suya gireme Bizim ama bizim midemizde nasıl oluyor e işte. Şimdi bizim üzerimize eğer bakarsak mesela çok ellerimizin üzerinde mikroskobik canlılar var ki biz o canlıları eğer Cenab-ı bize göstermiş olsaydık. Var mı başka soru? Sor, soracağın soruları sor hepsini. <gülüyor> başka sorularım kalmadı. Şimdi... Hani senin nerede yaz, yaz, yazmıştın ya, sen ara bul onu hemen, bul onu kaybetmeyeceksin. O, o, o sorular sana bir emanettir. Şimdi mikroskobik dediğin gözle görülmeyen ancak mikroskoplarla efendim tespit edilen bir takım, bunlar da işte bunlara, onlar mesela eğer ki Cenab-ı Hak insanın gözünün önündeki o göz perdesini kaldıracak olursa, ...o göz perdesinin kaldırıldığı yerde sınır kalmaz... ...yemek bile yiyemezsin yani o elinin üzerinde gördüğün şeyleri... Evet. ...yemek bile yiyemezsin. Mesela düşünün... ...ya yani o zaman mesela yani e, namus mefhumu diye bir şey kalmaz. Sen adamın evinde oturduğu şeyi seyredebilirsin. Mesela başkasının mesela efendim ne, ne, ne yaptığını görebilirsin. E bu sefer Cenab-ı Hak mesela bak burada... ...iki şey var dikkat ederseniz... <gülüyor> ...bir sıfat mesela Cenab-ı Hakk'ın görme sıfatı vardır. Görme sıfatı kulda da olmakla beraber... Cenab-ı Hakk'a göre görme sıfatı sınırsızdır yani. İstediği yeri görebilir, istediği yani her şeye anında, saniyesinde anında yani biz, gö biz gö göz açıp kapamak süresi kadar bile daha uzun bir süredir yani. Öyle olmakla beraber o her şeyi görme ona mahsustur. Ama kula ise sınırlı bir görme duyusunu vermiştir. Mesela sınırlı bir görme, mesela gö göz nereye kadar görebilir? Avcılara kadar, avcılardan ötesini göremez. Avcılara kadar net görebilir biraz bazı şeyleri. Daha mesela sokağın başında daha net görebilir. Biraz daha ötel biraz daha Hı. net görebilir. Ondan sonrası netliği kaybeder. Daha da mesela o netlik tamamen ortadan kalkar. Duyu organı da öyledir. Mesela bir duyu organını eğer mesela, mesela Cenab-ı Hak o duyunun tamamen mesela o organın bir kısımla kısımlandırmamış olsaydı. Mesela şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların duyduğunu mesela efendim duyduğu şeyleri siz duysaydınız. Efendim o hayvanların e, mesela e, kaçtığını ki kaçtığı gibi siz de onlardan kaçacaktınız. Mesela bazen biz çocuktuk şeyde e, mesela o mezarlıkların önünde geçerken bakıyorduk mesela bir anda o koyunlar bir an bir ürküp kaçıyorlardı. Biz diye derdik ki herhalde koyun fara gördü işte veya yılan gördü bir şey gördü ki efendim şey oldular. Halbuki o değil o mezarda efendim işkence çeken veya azap gören insanları istiyorlar yani. Heh. Ama işte onlarda mesela e, yani ya biz bunu gördük bağırma şeyi yok yani. He çıtıyamıyor. İşte onun için yani eğer bu tür şeyler mesela şey olmuş olsa o zaman hayat çekilmeyecek bir hale gelirdi. Düşün gözünün önünde tüm perdeler kalksa sen bir şey yiyeceksin üzerindeki o mesela elin üstünde dolaşan öyle şeyler var ki sen yemek yiyemezsin. Milyarlar. İşte onun için evet Muhammed evet. Şamil Efendi tamam mı? Bulmadın şimdi, mı? Hadi deylesi, bulamadım. Peki hadi bakın. Başka ıı, tavsiyeniz soracağınız ilave yapacağımız bir şey var mı? Evet Hüseyin Efendi. Karıştırdığına göre bir şeyler söyleyeceksin. Böyle. Şimdi e, ilgimi çekti de bunun detayı var mı veya da nedeni var mı bilmiyorum. İşte e, mesela yıkandığımız suyla veya atış aldığımız suyla eğer e, herhangi bir necis bir, bir şey yap, olmamış yani şu abdest gibi falan öyle bir şey yoksa e, onu içebiliyoruz da veya da yemeğe de veya da farklı bir şeyde kullanabiliyoruz. E şimdi dışımıza mesela ama onunla tekrar biz yıkanamıyoruz. Veya da abdest alamıyoruz. Abdest veya yani, taharete kullanılır. Abdest veya kuzur. Evet. E, şimdi dışına temiz olmayan bir şey. Yani necis olmayan. E, temiz olmayan bir şey. Nasıl olur da işte e, içine temiz olur. Yani insan dışına uygun görmeyen şey yaz şey ters geliyor inşallah. Şimdi, şimdi e, bu e, içte olan e, mesela insanın iç e, mesela içine diyelim ki içecek olan bir nokta noktada nefsi bir e, şeydir. Yani dünyevi bir e, efendim amaçladır. Niçin mesela? O suyu içiyorsun susuzluğu gidermek için. Ve dolayısıyla dünyalık bir ihtiyacını gidermek için. Ama e, mesela şey ise, e, abdest ve ise, bir maneviyatı mesela e, şey yapmak için yapıyorsunuz. Dolayısıyla o abdestle namaz kılarsınız. O mesela efendim e, şeyle Kur'an okuyabilirsiniz. Hacca mesela işte tavaf edebilirsiniz. İşte efendim e, buna benzeye mesela namaz kılabilirsiniz. Bu şekil yani maneviyatla alakalı olduğu için o e, mesela maneviyatı ilgilendirecek olan o su mesela yani maddi temiz diye caizdir ama manevi temizliğe caiz değildir diye mesela bunun için üzerinde durmuşlar yani. Peki e, burası yani, yani, güzel bunu, bunu da bir kenara bırakırsak e, bu şimdi sonuçta insan temizlenirken bir sürü e, üzerindeki pisliği de atıyor. Şimdi bunun içilmesine kadar yani diğer tarafını düşünme. Sizin söylediğinizde tamam. Ama bir taraftan da yani bu vücuttaki bütün şeyi atıyorsun ve bunu içiyorsun. Veya da yemeğin e şimdi zaten vücudundaki pislikti bilmem neydi oydu suyun içine gidiyor. Onda evet. nasıl içeceğim bu nasıl caiz olacak yani. Bu insan bedeni mükerrem olduğu için Cenab-ı Hak biz insan en güzel bir surette yarattık. Tin suresinde öyle buyuruyor. Yani insan bedeni necis değildir yani. Nasıl neci mesela şey olur? Necasetin o bedene ulaşmasıyla o yer necis olur. Yani mesela insan mesela diyelim ki abdestliğe çıktığı zaman küçük veya büyük abdest. E, o abdesti bozduğu takdirde dolayısıyla bir necaset çıkıyor. O necaseti suyla temizliyorsunuz. Yani o necaset insanın vücuduyla alakalı bir necaset değil. Zaten siz o mesela diyelim ki o necasette kullandığınız suyu mesela e, su, o, o suyla zaten e, mesela o az önce buyurduğunuz suyun e, kategorisine girmez. Ancak hangi su? Mesela yüzünüzü yıkamışsınız abdest almışsınız, abdest abdest sazelemişsiniz. İşte efendim e, gusul abdestinde idrarın mesela veya buna benzeyen bir necasetin içine girmemesi şartıyla. Bunlar temizdir fakat şimdi o temizlik noktasındaki o temizliği mesela şimdi eğer insan mesela tiksinti duyamıyorsa bu olur. Tiksinti duyuyorsa sıkıntı yok zaten. Ama ne olur mesela efendim işte mesela elbise gibi, bulaşık gibi, çamaşır gibi bu tür şeylerde yani bu necis değil kullanılabilir. Ama mesela şimdi kullanırsın kullanmasın ayrı bir konu yani. yani. Temizlik noktası temiz mi temiz değil mi meselesi yani. Anlatabiliyor muyum? E mesela şimdi ben ben şahsen öyle bir şey içemem. Yani, yani mesela ben bedenimde aklıyım ama mecbur kaldığın zaman da içer insan. Öyle bir durum olur ki. Yani adam artık şimdi şeyde bir arkadaş anlatıyordu. Şimdi diyor biz karpuz almıştık diyor dağa çıktık. Karpuzu yemişler. Yedikten sonra affedersin karpuzlar üzerine ufak su dökmüşler. Biraz sonra sıcaklık basmış bunları Ondan sonra şimdi demişler ya ne yapalım, neydeyelim <gülüyor> Şimdi Buna değmiş buna değmemiş demişler, onu almış <gülüyor> Şimdi bazen de yani böyle bir, şimdi düşün ha mesela Hadi o ona kıyas edilmez de Mesela o şey değil yani o mesela ona delil olarak gelmez yani mesela öyle bir şey de olmuş yani ya adam öyle bir duruma gelmiş ki yani artık susuzlukta balık başka bir şey bulamamış ya demiş burada demiş burada demiş burada demiş ve hepsini yemişler yani. <gülüyor> şimdi böyle olmakla beraber fakat şimdi diyelim ki öyle bir durumda abdest mesela adam abdestini mesela aldı abdestini mesela e orada başka bir su bulamaz, e adam susuzlukta kırılıyor ne yapacak? ister istemez Tiksinse de ben ben de ben müzemde dökülmüş olan bir söylüyor içer yani ama mesela içersin içmezsen bunu zaten az önce mezheplerdeki şeylerde be beyan edildi ya yani vücut onu kabul edebilecekse diyor yani mesela şimdi bunu mesela kalkacağım ben bir efendim adam bulaşık yıkalı şey şey yapmaya e, yani midesi almıyor Kaldık. ama yani mesele hüküm yani noktasındaki konu mesela o su diyelim ki hadi içme değil de mesela abdest alıyorsunuz o su üzerinize bulaştı. Mesela fark etmediniz bir çocuk döktü üstünüze. Yani o su necis mi değil mi? Yani öyle bir durum karşısında evet, evet. namaz kıla, kılabilir misiniz, kılamaz mısınız? Yani o gibi. Anlatabiliyor muyum? Yoksa mesela o su <gülüyor> sudan dolayı iç illaki içeceksin diye bir şart şey da yok. Evet. Ama yani bu bu hallerde kullanması caizdir yani. Yani öbür necis su gibi değil. Anlaşıldı mı baba? Evet, buyurun. Bir şeyde geçen Evet. İki kulleteyn miktarına ulaşmışsa dediniz de bu kulleteyn nasıl bir ölçü kulleteyn demek? İşte, kulleten zaten bir, iki demek kulleten, oluyor. Kulleten, mesela iki, işte kulleten iki demektir. İki kulleten. Yani. Evet. Kule birdir, kulleten evet. iki dir. Şimdi iki kulleten miktarı, işte dediğimiz mesela 60'a 60 bir kulledir. İki kulleten bir araya geldiği zaman veya 50'ye bir metre denemiştir. Veya 200 mesela litre civarında bir suyu bir suyu bir kim evet. halidir. Yani 600, 200, 200, litre heh, <gülüyor> olabilir. 200 litre olabilir. Evet, Olacak. Ona zaman 4 kulle oluyor. Şimdi yok 2 kulle. Katak 2 değil mi? 2'ydi zaten. Kulle 1'di, kulleteğin 2'ydi zaten. O 2'ye. 2 değil, 1 kule yani. Eee sadece. 1 bir de kulleteğin. değil mi? Evet. Kulleteyin. Bir şim... <gülüyor> şimdi Şimdi şey karı, normal şeylerde Şimdi yani, diyelim ya. Muhammed Şamil o şeyin <gülüyor> içini eee ne işe diyelim. <gülüyor> evet. Şimdi o 300 litreden fazlaysa o necis olmaktan çıkıyor mu? Tabii. Hatta onda dahi mesela gözle görülecek bir şey dahi olsa diyor temizdir yani. Allah. O içebilir miyiz onu? Tabii ama i̇ki o akmıyor ah, oh, yani i̇şte iki kulle iki kulle ulaştığı zaman <gülüyor> yani kolatayna ulaştığı belki zaman ama su onu şey yapabiliyor ha. Suyu temizliyor <gülüyor> yani. <gülüyor> i̇şte onun için alarısı salamasa diyor biz hayvanların diyor uğrak yerleri diyor mesela sağa soruyor. Yara soruyor. Biz mesela biz, biz onu mesela siz belki görmediniz biz çobarlık yaptığımız için gördük yani. Şimdi batıyorsun şımarzan bir evren küçük bir tane kuyu. Bu gün geçmiş mesela şey. Bazen bakıyorsun ki affedersin hayvanın tersi orada yani. Evet. Yani affedersin mesela koyunun, o ufak şeyler mi taşıyor. Evet. Bakıyorsun, çiçeğin altında. Evet. Şimdi e, onu yani orada onun gözününe görüyorsun. Yani gördüğünü hava meçbuysa, o miktara ulaştığı biz, zaman biz, biz, yani yok, bu, sıkıntı yok. Bu, biz, biz, biz, biz. Ama Hanefilerde bu sıkıntı var. Mi? Hanefilerde, Hanefilerde, Hanefilerde var. sıkıntı var. Şafiilerde bu sıkıntı olmaz, Hanefilerde bu sıkıntı var. Onlar, Hanefilerin sınırı nedir bu konuda? Hanefiler diyorlar ki işte efendim, bir suyun miktarı efendim 25 metre metrekareyi oluşacak bir alanın 25 altındaysa 25 metrekare. Hmm. Bu evet. 19 zira. <gülüyor> 19 zira yani şu zira şey kaç kula 50 cm diyelim. Evet. 5e olur. 5 kere 5 25. Evet, 25 yani metrekare. Yirmi, 25 metrekare. Yani 20 metrekare bir yer de olsa efendim yine o şeydir. Kimisi de bunu süsünü şöyle yapmışlar. Mesela diyelim ki şurada bir göl var. Bir göl var. O gölün içine şöyle bir taş atıyor attığında bak, o taş atarken bak, hani e, bir dalgalanma meydana geliyor ya o dalga suyun kenarına geçiyorsa o da o ölçüde diyorlar. Öyle de var yani. Böyle bir ölçüde var. Ama mesela Hanefiler bu ölçü üzerinde durmuşlar. Yani on ziradan aşağı bir ölçü ölçüde olan bir suya mesela necaset düşmüşse o su az olduğundan ötürü efendim nezis sayılır. Ama 25 metrekareye olan bir suya oluşmuşsa bu 25 metrekare olan bir alandaki su şey mesela pisletmediği için bu mesela ee, caiz tabii. Peki, peki bu arada doğan çok büyük bir fark var şimdi İmam Şafii ile İmam Azam birisi 25 metrekareden bahsediyor birisi sadece bir 200, metrekarelik bir alandan bahsediyor o kadar, 200 litre. Bu evet. kadar büyük bir fark çıktığına göre bunu İşte hangi, sabittir mesela Şafii'nin kaynakları sahi, nedir bunun? Sayı hadisle sabittir şey e, İmam-ı Azam'ın da ihtiyadı ihtiyada dayalı yani bir mesela e, şeyle fakat e, Şafii'lerin mesela sahih hadise dayalı yani bu ihtilaf işte, yani aralarında birisi evet. sahabe diyor ya yarısı biz mesela e, dağın başında hayvanların uğrak yerlerinde bulunuyoruz. Buraya hayvan gelirken bazı hayvanı tersini izliyor, içinde görüyoruz. Evet. O zaman Allah Resulü sallallahu sellem, su iki kuleye yani, kule teyne ulaşırsa o su pis tutmaz diyor. Evet. Peki e, diyelim, İmam Azam Ebi Hanife Hazretlerine bu bilgi ulaşmadı bu şey. Evet. E, i̇ştihat, çünkü evet. iştihat e, yapmazdan evvel bir, bu konu hakkında bir hadis var mı? Kur'an'da geçiyor mu veya hadiste geçiyor mu diye bakılır değil mi bu? Tabi tabi. E, muhtemelen bilmediği için bu iştihadı vermiş. Tabii ki. Peki sonradan gelen Hanifi alimleri bu konu hakkında ne için verilmiş? Yine aynısınız. Aynı aynısını üzerinde Ama Gelen alimler de zaten bu mesela efendim yani o iştihadı esas almışlar. Bu iştihat Esa, esabası zaten bu benim bak bu mesela şey almış olduğum bu kaynak en son mesela alimlerin mesela e, ki medreselerde okulan ha. Nur Rizah denilen mesela bir <gülüyor> meşhur bir fikir kitabı yani bir fikir ile ilgili Mesela e, bu e, genelde aşağı yukarı fa, Mesela Hanefi e, kitaplarını e, kitapların tuttuğu genelde bunu bu şekilde Şimdi de yani e, Doğru mudur sizce? Yani bunu ben şimdi Şimdi şey olarak mesela e, ihtiyadı bir nokta olduğu için Mesela hangisini alırsanız Hangisini alırsanız günaha girmesiniz Çünkü burada bir efendim ee, İslam dininin korumasını yapan bir alimin sıradan biri değil yapmak etmek lazım. İslam dininin korumalığını yapan bir alimin böyle bir istihadı var. Böyle bir istihada sarılırsan, sarılırsan, mesela diyelim ki onu yaparsan günaha girmezsin. Yapmasan iki kulleyi esas hadise esas alırsın Onda da bir sıkıntı. Yok. Yani, yani, ama şimdi, yani. ama yani. şimdi burada hadis varken istihad tutabilir miyiz biz yani bu? Olabilir mi yani? Bu hadis var bu konuda. Evet. Hani bizim tartışma birisinin ihtidat vermesine gerek var mı bu konuda? E, sahih hadis olduğu yerde hiçbir sıkıntıya gerek yok. Yani mesela e, dediğim gibi mesela o alimin ihtiyadına göre amel edersen de sıkıntı yok. Sahih hadis varken zaten. şimdi genelde mesela İslam fıkıhı bu noktada sahih hadisin olduğu yerde ihtiyada e, mesela gerek bırakmamış ama Hanefiler böyle demişler. Genelde bu noktada Hanefi mezhebine men, in, mensup olan bir insanın diyelim ki o mezhebe göre ben böyle kabul ediyorum bunu mesela bu şekil efendim şey yapacağım dediği takdir o da günaha girmez yani. Peki. Çünkü Allah Resulü, sellem, unutmayın. Ee, Sorunuzu sor. Siz buyurun ben de sorayım. Işte. Allah Resulü sallallahu sellem, e, müştehid, ettiğinde ikiye cira alır. İsabet ettiği zaman. Bir, İsabet ettiğinden dolayı iki efendim, İçtihad ettiğinden dolayı. İsabet etmeyi hataya düşerse bir ecir alır. Şimdi bunlar da müştehit olduğu için evet. Ecirleri var. Belki o dönemde Efendim kendilerine ulaşmamıştır. Ee, ve İslam fıkkı böyle tedvin edilmiş. Evet. Geldiği şekliyle işte kimisi daha bu, bu noktada farklı bir şey ortaya koymadığından Önce evet. öyle kabul edilmişler. Şimdi baba, bazı şeyler Var ki diyelim işte Eee mesela öğlen vaktinin çıkmasıyla alakalı, ikindi vaktinin yemesiyle alakalı İmam-ı Azam'ın içtihadı var. Ondan sonra işte e, İmam Muhammed'in ve o diğer imamların iştihadları var. Bu işte değişmiş. Evet. E, İmam Şafi muhtemelen İmam Muhammed aynı şeyi söylemişler, değil mi? Aynı içtihadı evet. vermişler. Ya evet. e, doğal olarak e, e, Hanefi fıkhında ona oyumuş yani değişmiş. Evet, tabii, tabii. Ya belki de doğrusunu bulmuş yani tabii. veya da ihtiyatlı olanı seçmiş. Şimdi e, o iki imamın e, farklı olarak vermiş olduğu ihtiyatlar, bu farklılar. O iki imam zamanın kadırlığını yapmışlardır. Anlıyor musunuz? Kadılık yaparken çok tecrübe sahip olmuşlardır. Şimdi düşünün. Mesela ben polis değilim ama size ne kadar başkasının polisi ne kadar anlatabilirim ki? Ama siz polissiniz mesela. O görevin içindesiniz. Sizin o görevin içerisinde size vermiş olduğu tecrübe ayrıdır. Benim yüzeysel olarak bir şey anlatmam ayrıdır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi belki ben de polis okulu okumuşum ama o yapmamış. Ama sen de okumuşsun. Hem okumuşsun hem yapmışsın. Şimdi mesela i̇mam Azam Hazretleri mesela efendim farklı e, mesela iki e, talebesinin farklı mesela bazı fetvalar olmakla beraber ama mesela e, kesinlikle... Ee, yani şey olmamıştır. Bu İslam ümmetinin ayrıcalığına sebebiyet vermemiştir. Yani mesela diyelim ki bazen efendim şimdi fıkıh kitaplarda şöyle bir usul var. Bir ki işte efendim İmam-ı göre i̇mam Azama göre fetva budur. İmam-ı göre budur. Tercih edilen i̇mam diyor. Bak. Yani sen burada iki tane şey arasında kalıyorsun mesela. Evet. Yani ister onun mesela iki imamın mesela verdiği fetvayı alırsın, ister imamın verdiği fetvayı alırsın. Yani ikisinde de şeye girmezsin. Mesela o gücün varsa, o ikisinin dışına da çık, ayrı ayrı bir konu. Ama şimdi bize o güç mesela, o mesela diyelim, ihtiyada çıkarma gücü. Kur'an'da, hadiste, mesela fıkıhta bu, efendim, hükümü çıkarabilecek, mesela öyle bir ilmi kariyerimiz olmadığı için, ne yapıyoruz? Onların sınavlarına işte racat ediyoruz, onların vermiş oldukları fetvalara göre hareket ediyoruz. Ha, mesela öyle bir ilmi kariyerimiz varsa, ha, hadiste musayyadır. Bu var, bitmişti benim için Ha, mesela diyelim ki, ya çıkar dersin ki ya burada sayadis var. Ben bu sayadisi hadisi bitti. On, on, Onlarla bir sıkıntı yok. Onlarla bir sıkıntı yok. Ama tercih edilen sayı hadisidir. Evet. Fakat öbürü de mesela e, avam kesimi için sıkıntı yok. yani Şimdi, Zaten avamı mezhebi de olmaz yani. E, şayet İmam Azam Ebe Hanife iştahatını şöyle verseydi. İki işte kulleteyn miktarı su da ve üstünde necis kalkar diye bir sahadis var var. İmam Azam da şöyle bir ihtiat yapsaydı işte bir kulle olan su da eğer necis bir şey varsa o necis olmaz yani. Şey olur, temiz olur deseydi bu uygun olur muydu? Şimdi e, onun, şimdi onun için mesela orada o noktadan bir dayandığı bir delileri varsa Şimdi dayandığı bir delil varsa, bu delili bak, delile bakmak lazım. Mesela o ihtiyaçtı yapmış ama o ihtiyadı neye göre yapmış? Şimdi <gülüyor> Demek istediğim şu şimdi hani ihtiyaten mesela belki imam Azam ihtiyaten bu şeyi artırdı mesela. Evet. Kuleten demedi de işte 25 metrekarelik bir alan dedi. İhtiyaten evet. Evet. alanı geniş tuttu. İşte bu belki bu. Belki şüphe vardı, şüpheden kurtulmak için yaptı bunu. Olabilir, olabilir. Ee, bunun tam tersi olarak, evet. yani bu alanı daha da daraltsaydı demek istediğim o yani. Anladım. Hani onla, caziverilenden daha da... 25 metrekare değil de 10 metrekare. 10, evet. Ha? Say hadiste mesela, bir kulleteyim var, o evet. da kulledir, tek bir kulle dedi. Mesela daha da daralttı, daha da sıkıntılı duruma soktu. Daha da dur, daralsa bu sefer say hadiste tersi olur. Ters, çünkü, evet, mesela, mesela say hadiste tersi olur. Yani mesela geniş tutması her ne kadar iştihadi bir şeyse de yani günah getirmez. Evet. Hadise olmuyor Yani olmuyor. Kule olsa günah getirir. Yani peygamberin vermediği bir evet. fetvayı sen vermiş oluyorsun. Yani Onun yani. i̇şte on için o noktada e, ulemanın mesela bak zaten e, birçok meselelerde bazı ulema mesela bakmışlar ki efendim bir ulema daha önce mesela bir şeyi sünnet sayarken veya Vacip saymazken, bir alim çıkmış demiş ki ya hocam demiş, şu noktada bir alime İmam Malik'e Emallahu alanı sormuşlar bir tanesi. İşte siz bu şeye ne dersiniz? Sünnet demiştir. Ama demiş ben buna vacip derim. Size hemen okumuş, bize işte şu şu rivayet etti, ona şu rivayet etti, ona şu rivayet etti, ona şu rivayet etti, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet etti. Böyle bir şey, şu şu şu, şu şarta dayanan efendim bir şey nasıl olur? O İman diyor ki ben bilmiyorum. Suhafisi duymuyor. Biliyor muyuz? Evet. Şimdi, o gün efendim bu ilmi e, ulaşımlar çok zor. Ama bugün bak mesela, şimdi diyelim bugün, eğer onlar bugün bu şartlar altında olsaydı, ben kanaat ediyorum çok farklı şeyler verildi. Evet. İşte bir de şu var demek istediğim sonradan hani, tamam ona ulaşmadı ama ondan sonraki imamlardan da mı ulaşmadı bu iştahat değişmedi yani? İşte ondan sonraki yani o, o ekolle gelen, şimdi burada ekol, ekol durumu mesela ortaya yani işte efendim mesela bugün hani aslında onlar bu ismi kendilerine koymadılar. Yani evet. hiçbir mesela İmam-ı Azam demedi yani ben mesela harifi mezhebini kuruyorum, İmam Şafii de demedi, İmam Malik de demedi. Taraftarlar çıktı mesela diyelim ki şimdi ben size bir ders almış oldum, siz büyük bir alimsiniz, İmam Şafii'siniz ve İmam Ahmet'siniz, İmam Malik'siniz. Mesela bu imamlardan bir tanesi olduğunuz için mesela ben sizin ekolunuzda yetiştim. Sizin medreselerinizde yetiştim. Dolayısıyla o mesela sizin sizin elinize geçen efendim kaynakları siz bana aktardığınız için ben o kaynaklar üzerinde mesela çalıştım. kendimi öyle geliştirdim. Mesela bak imam Şafii bu noktalarda birçok mesela şeylerde mesela kavli kadim kavli cerid demiştir. Mesela Medine-i Münevvere'deyken birçok mesela efendim şeyleri mesela o Arabistan civarındayken birçok mesela vermiş oldukları fetvaların daha sonra başka yerlere misala başka yerlere giderken efendim o fetvaların tam tersini mesela efendim şey yapmıştır e, Mesela şu işte ben bu benim kavri kadime göre böyledir kavri cilde göre böyledir diye Mesela onu o şekil misala telafi etmiştir. bazı birçok kulema bu, bu şekil mesela, hatta mesela bazen efendim daha kendilerine hadis ulaşmamış olanlar mesela kendilerine o noktada hadisi hatırlattıkları zaman, o mesela hadisi sahip gördükleri zaman o mesela daha önceki kendi mesela şey, iştihad ettikleri fetva verdikleri şeyleri terk etmişler. Bu hadise göre amel etmişler. Evet. Şimdi en son olarak sizin verdiğiniz bu Son Üç Yüzün diye bir kitapçık vardı. Orada işte namaz nasıl kılması gerektiği hakkında bilgiler verirken, resimli verirken hı hı. E, tabii ki hani ama o şeyi yazmamış orada dikkat ettim. Hani herhangi bir mezhebe dair bir bilgi yok. Sadece sünnete say sünnete evet. evet. dayandırılarak bize gösterilmiş ama bizim evet. e, ufak da olsa farklılıklar var. Heh. Mesela başı meshetme işte sizin böyle yapsanız daha iyi oldu, olur dediğiniz işte başı meshederken başı böyle için. evet arkadan öne gibi biz dörtte birine meslek mesela bunun gibi evet. farklı değişiklikler var işte evet. mesela topuklar üzerine oturmak gibi evet. oturursan evet. teşebbülde evet. Ee, evet. şimdi ben işte hanefi mezhebine meslek bir olarak e, o ekolden yetişmiş biri olarak daha evet. öyle bir şey değil evet. Evet. şimdi ben e, rahatlıkla buna duyabilir miyim bir Hiç. Yani mesela ben bunu buna uydum şimdi sizin önemli olan nedir biliyor musun? Önemli olan uyumuş olduğunuz, yapmış olduğunuz bir şeyin kaynağını bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi diyelim ben mesela bir kususta kaynağını mesela ulaştığım bir yere o benim mezhebim bu. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela şey olarak normal olarak mesela me mesela Şafii mezhebindeki çok şeyleri mesela inceliyorum, bakıyorum. Ay. Ama bakıyorum mesela bir yerde Cumhur çıkmışsa, Cumhur'a uyabiliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Şafii mezhebine göre şey yaparken, Cumhur'a da uyabiliyorum. Mesela bak, ya yani buna hiç bir sıkıntı yok. Mesela diyelim siz, o noktada şey yaptığınız takdirde, <gülüyor> yani orada görmüş olduğunuz bir kaynağın, yani o işi yapacağınız ibadetin kaynağını biliyorsanız hiç bir sıkıntı yok. Ama şimdi, çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Mesela, <gülüyor> bir hadise bakıp da on. Onun... E, bir açıklamasını dinlerken o zaman, <gülüyor> <meccan>. <gülüyor> <Olsun. Sıkıntı gülüyor> bir hodo soracağız. Sayı hadisden. Buyurun mikrofonu yakın tutun. Evet. çok olmuşsa hocam bile mecale. Os. sıkıntı yok. Bir de mecale bu bir biz yediz. Hüseyin <gülüyor> uzattı uzattı. Sıkıntı <gülüyor> yok. yok. Hiçbir sıkıntı <gülüyor> yok. aldım. Yine yine söyleyeceğiz. sıkıntı yok. Rahmet çıkar. Yok yok. Bir Rahmet çıkar ortaya. Siz buyurun. Buyurun. olsun os. Merhabalarından yüklü Hiçbir sıkıntı yok. Rahmet çıkar ortaya. Buyurun. Şimdi, e, ben say, kütüb-i siteden devamlı hadis okuyorum. <gülüyor> devamlı böyle şey yapıyorum. Okurken de tabii ki açıklamalarıyla beraber. Çünkü çoğu hadisi anlayamıyorsun. Çünkü site öyledir zaten. E, o çok güzel bir şey, Allah razı olsun yapanla. E, orada mesela, çoğu bilmediğin şeyler ortaya çıkıyor. Mesela bir... E, Birkaç tabi sitede orada şey zahap da yapıyor. Mesela evet. şu mezhebe göre söyledim. Çünkü oradan evet. evet. bahsediyor. Veya evet. Ve de işte imameinden bahsediyor. Evet. İşte evet. çok karışık şeyler çıkıyor ortaya evet. o hadisten sonra. Sen hani diyorsun ki acaba hangisine ben şey yapsam? Hı -hı. Tabi olsam. Ebu Daud da bak. Ebu Daud e, hadis kitabıdır. O da ahkam e, hadislerini açıklıyor. Mesela İmam Şevkani'nin var. Mesela evet. efendim o da ahkam hadislerini içeriyor. Ee, yani... Ona biraz... Şey evet. Ya. Evet. Şimdi ben genellikle şey yapmaya da çalışıyorum. Hani bu bildiklerimi mesela orada öğrendiğimi hani sırf ben Hanefi'yim orada Hanefi ile alakalı bir şey varsa ona uyuyum değil de... Anladım. Orada hangisi sağlam, genel hangisi manada. daha en yani, genel manada şey ise, yaygın, kabul edilense ona... Şey yapmaya, amel etmeye çalışıyorum. Evet. Yani Yani... Mesela bazı kesimleri diyor ki... İşte meslebi için oyuncak değil. işte İşine geldim ona göre, işine geldim ona göre yapamazsın. Çok çok çok ekstra bir durum işte Şafi Meslebi'nin uyanıydı. Önce Şafi Meslebi'nin aktive edip tuşa basman lazım, sonra geçmen lazım. Anam da hemen edemezsin. Şimdi ee, daha önce de bu Mesela e, Akaid'deki bu mezhep imamlarının şeylerine baktığımızda şimdi fıkıhtaki durumlar da yine öyledir. Bakın mesela hiçbir imam çıkıp da gel bana uy dememiştir. Ve dolayısıyla efendim demişlerdir ki hatta İmam-ı Azam öyle demiş, İmam Malik öyle demiş, İmam Şafii öyle demiş. Bizde gördükleriniz efendim'den daha sahi olanı varsa mezhebimiz odur demişler. Şimdi bunlar mezhep oluşturmadıkları gibi dolayısıyla mesela zarureten bir şey ortaya çıkmış oldu yani. Mesela işte taraftar çoğaldı. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin efendim etrafında talebeler çoğalınca bugün mesela bak şimdi sadece İmam İmam-ı Azam'ın mezhebi İmam-ı var, Hasan-ı Basri'nin var. Efendim birçok mesela mezhep sahibi insanlar olmakla beraber zamanca taraftar olmayıp mezhepler unutuldu. Revaşta dört tane ehli sünnet ve cemaat mezhebi kaldı ve bunları tabii bunlarda dördü de başımızın üstüne yeri var. Bunlar hiçbir tanesini kesinlikle şöyledir diyemeyiz. Bu çünkü mesela şeyde ki Allah Resulü'nün beyan ettiği üç kuşaktan çıkmış çıkmadır bunlar. Mesela bir sahabe kuşağı tabi'in ve tebe-i tabi'in. Bunlar mesela tebe-i tabi'inden çıkmış mesela kimi tabi'inden çıkmış kuşak kimi tebe-i tabi, tabi'inden çıkmış kuşaktır. Bunlar mesela sünneti sahih yolla bize getirdiler. Heh, şimdi mesela o imama o hadis ulaşmıştı, belki zayıfların farkında değildi. Bir imam çıktı dedi ki ya sen o sana ulaşan bu hadis zayıftır. Öbürüs yanında sayi kabul ederken, öbürü de zayıf kabul etmişti. E şimdi onun mesela sahetine bakmak lazım, onda da erbağ olmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Fakat yani mezhepleri efendim işte oyuncak haline getirmek tabii ki bu güzel değil yani. Çünkü mesela e, biz onların safhasında değiliz ki. Onların mesela efendim e, gücünde, onların iştihat safhasında, onların okudukları ilim mesela bizde yok. Onlardaki mesela tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi, efendim tarih ilmi, siyer ilmi mesela bizde yok onlar. Olmadığı için zaten biz nereye dönüp dolaşırsak, nereye dönüp dolaşırsak onların kitaplarına mıracaat etmek zorundayız. Çünkü hüküm çıkaramıyoruz. Mesela bakıyoruz, mesela bak adam hadisi mesela izah ederken adam hadisteki hükmü iz, mesela izah ettiği zaman şu mezhebe göre şu hüküm mezhep şu hüküm çıkarmıştır bunda. Bu mezhep bu hüküm çıkarmıştır. Bu mezhep büyük mü çıkarmıştır. Hocam, mesela... İşte onun için şimdi e, bu mezhepleri de bir kenara bırakamayız ama mesela mezhepler mesela işte bazen mezhep tasıpçı olmak bu kötüdür. Mesela İlla benim mezhebim. Mesela bazen biz duyuyoruz. Mesela medreselerde adam böyle diyor. İşte efendim hanefi olana mükafat, şafi olana sopa. Veya şafi olana mükafat, hanefi olana sopa. Evet. Öyle şey mi olur? Yani. Yani burada mesela bu zoraki olacak bir şey değil. Oradan yani. Zaten imamlar da bunu diyor bak. İmam imamey'nin şeylerine bir görüşlerine bir bakın. Konuşmalarına, sözlerine bir bakın. Onlar öyle diyorlar. Diyorlar ki bize diyor efendim. Bizim mesela kaynaklarımızı bilmeyen bizi taklit etmeleri helal değildir diyor. E şimdi hadi gelelim. Acaba kaç tane Hanefi mezhebinde efendim İmameynin mesela kaynaklarını bilen insan var. Hepimiz mesela kulaktan dolma efendim kulaktan dolma işte ortamdaki duyduğumuz bir şey Ahmet'ten Mehmet'ten falan filandan duyduğumuz bir şey ne kadar duyduğumuz doğruysa işte ondan sonra adam çıkıyor orada bir şey duyuyor mesela adamın bir tanesi bir hoca efendi bir gün oruç vaktindeyken efendim şeyden bahsetmiş, efendim e, şalgamdan bahsetmiş, şey balgamdan bahsetmiş mesela şey yaparken balgam işte o mesela zar üreten boğaza kaçarsa işte orucu bozmaz adam da orada uyuyormuş böyle uyurken tam o asnada şalgam e, kelimesi geçmiş o da balgam, şey, balgam geçmiş şalgam anlamış gitmiş eve demiş ki ya ben demiş hocadan duydum demiş efendim şalgam yemiyorsanız orucunuz bozulmaz. O zaman şalgam yiyelim. Yani buna benzeyen e şimdi ya yani, toplumun yani şey yapmış olduğu şey genelde böyledir yani. Az duyuyor veya sayyı yola duyuyor veya az anlayamıyor veya uyuyor. İşte ondan dolayı yani mesela şey olarak yani sahih kaynaklara bakmak lazım. Sahi kaynaklara ulaştığın takdirde zaten İmam-ı Azam da diyor benim mezhebim budur. İmam Şafii de diyor benim mezhebim budur. İmam Malik de diyor. İmam Ahmed bin Hanbel de diyor. Evet, siz anlattınız ama şamil abi ya doğru, doğru. su ile ilgili işte bir yerde burada bir sandalye getir abiye bir sandalye suyun hükmü bir şey, belirlenmesi gerekiyordu evet. mesela orada hanefi mezhebine göre amel ettik işte 25 metre küp metre bir suya baktık evet. öbür taraftan e, şey abdestimiz mesela bir yerimiz kanal bozuldu Burada da İmam-ı Şafi'ye göme amel ettik, Evet. çünkü e, o daha şey oldu orada, nasıl oldu, daha kurtarıyor, Evet. yani o yüzden mesela burada e, kişinin bunu yapması caiz olur mu? Kaynağına bilirse hiçbir sıkıntı yok, Yok. Heh, kaynağına bilirse hiçbir sıkıntı yok. Evet. Tamam, bak, <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> deli, Şimdi şöyle mi olmaz i̇ster lazım? Ha? Amelet amel Yeter ki <gülüyor> Şimdi e, diyelim şöyle. Ben mesela bu şey hususunda az önceki hususunda işte kulle hususunda mesela benim için benim kanaat ettiğim işte sarih olan hadis ben bunu doğru buldum. Buna göre amel edeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu bu, doğru bulduğum halde tuttum işte İmam Azam'a göre ameliyat et, ettim. Evet. E, Şu e, kendimle çelişmiş oldum şimdi. Yani o, hani o zaruri ya. Kalbiniz kanaat etmesi lazım. E, zaruri durum evet. olmadıkça değiştiremem değil mi ben Yok, bu bir şeyimi? Değiştiremez. Evet. İşte burada bir zarurete bakmak gerekiyor. Evet lazım. mesela şeyde de böyle olmaması lazım değil. Mesela e, vücuttan kan akması işte evet. kan çıkar dağılırsa evet. abdest bozulur. Ben bunun işte kaynağına baktım. İşte kendi şeyimce ölçtüm biçtim dedim ki şu görüş Olmadı. daha uygun oldu şu şeye göre şu kaynağı ilgildim. Böyle olması lazım dedim. Ama sıkıştığımda hani çok sıkışmasam da hani oldu kanadı. Ya ben işte imam bunu yaptı. Ben buna geçeyim. Bunun gibi yapayım. İşte kanasayım yine namazım falan kılayım. Yani, Böyle bir şey yok. yani bu da yapıldı ya, buna da Ben bunu da yapayım, Bunda bir şey olmaz gibisinden. Böyle bir şey olmaz herhalde. Evet. Yok. Şimdi e, zaten zaruri hallerde bir şekil yani hiçbir şekil itifaklı ittifak, yani e, şey... Yani sorun yok. Ama zaruri mesela diyelim ki olmadığı zamanlarda işte efendim ya mesela cahil insanların size genelde bunun bunu zaten her cahil yanında konuşamazsınız böyle şeyleri. Hela taassupçuluk da varsa bu bu hususta, hiç konuşamazsın. Adam geliyor. Ben bir şey anlatıyorum. Diyor ki bu diyor Vehhabilerin şeyi mi? Allah Allah nerede abisi kardeşim? Açta işte kaynak. Hadis gösteriyorum. Delil gösteriyorum. Diyorum işte bak Buhari'ymiş, Müslim efendim şu şu. Adam o mezhepte bir taassupçuluk var ya olmaz diyor. Yahu kardeş tamam olmaz. Hadi bir şey var diyelim. Olmaz olur veya olmaz. Bir şeyin olur, olmaz olacak olan şeyi de delile ispatlaman lazım. Olmayacak olan şeyi de delile ispatlaman lazım. Aa benim önümde bak hadis var, sahih hadistir diyor. Ben bunla dayanarak seninle konuşuyorum. Sen de o zaman de ki şu hadise göre sen bunu yanlış söyledin. O zaman veya şu ayete göre yanlış söyledin de. O zaman onun deli, kendine delil çıkar. Yani delilsiz konuşma. Olmaz demek ki iş olmaz. Mesela bir, e, bundan birkaç, geçen geçen seneydi ve önceki seneydi Allah'u Alem yani Böyle bizim benim gibi sakalı böyle birkaç arkadaş gelmişlerdi buraya Ben de o zaman Ömre'den yeni gelmiştim Böyle bir mevzu oldu Ben deve etinin abdest bozduğuna dair bunlara bir biraz öyle bir bazı şeyler konuştuk bunu da söyledim Hepsi şaştılar böyle Cık. Sanki böyle kafalara kuş konmuş Allah Allah hocam ilk defa duyduk Dedim daha nice şeyleri anlatsam belki beni döversiniz Evet, evet tabi evet. Deve Tabi deve eti mesela e, Hanbeliler de bozar Mesela evet. e ama e Şimdi biz hanbeli atamayız ki bir kenar O da ehl-i sünnet mesela mezebilir Şimdi Allah Resulü Bu nasıl olmuş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabeler demişler ki Ya Resulullah biz koyun kesiyoruz Koyun etini yiyoruz Bu eti yerken bu etten dolayı abdest almamız Gerekir mi? Hayır demiş Deve etini yediğiniz zaman alın e bunun hikmeti işte bazısı demiştir Reveti neveti biraz ba ağır basın basınçlıdır işte efendim belki artık ne, ne hikmet neyse önemli değil. E şimdi bir sayı hadis var mesela önünde. Bunlar şaştılar. E dedim bak şimdi, şimdi biz kendi mezhebimize gelirsek acaba siz kendi mezhebinizin mesela o e amel ettiğiniz şeylerin kaynaklarını bilirseniz bir sefer mezhebinizle çelişeceksiniz. Diyeceksiniz ki bu nasıl olur? İşte onun için mezhep mesela bizim için Başımızın tacıdır, mezhepte sıkıntı yok, mezhepi bir kenara atamayız ama mezhep bize mesela ışık tutuyor, mesela diyelim ki bir yerde ben kalktım gittim, e mesela Hanefi mezhebine mensup bir insanım, e benim elim mesela kandan dolayı elim abdestim bozuldu, e namaz vakti geldi namaz kılacağım ne yapacağım şimdi, e nasılsa ben Hanefi mezhebine göre namazım olmaz, abdest gitmiştir, ne yapacağım, ben zarureten ister istemez şafi mezhebine göre orada taklit yaparım. Mesela yollardaki mesela şey seferi hallerde İmam-ı Azama göre efendim sade Arafat hariç onun dışında herhangi cemi takdim ve tehir yapılmaz. E şimdi düşünün. E şimdi Hanefi mezhebine mensup bir insan e yola çıktığı zaman e şimdi bu yor, orada mesela o sade dese yok benim işte Arafat'ta sade var. Hacda ancak bu iş olur. Bu yolculukta olmaz derse yanlış yapar. Çünkü başka mesela Cem-i Tehid ve Tehid'in yap, yapılan mesela imamlar var. Mesela bu iştihada dayanan, bu işe efendim hadise dayanan imamlar var. E böyle olmakla beraber. Şimdi adam kalkıp mesela efendim onu terk ederse bu yanlış yapmış olur. E dolayısıyla ne yapar onu yapabilir. Mesela adam diyelim ki Şafi'ydir. Şafi'nin eli mesela hanımın eline değdiği zaman mesela abdesti bozulur. Yani hanımı derken kendisine nikah düşen herkes. Mesela başka bir dayının kızı, dayısının kızı olabilir, amcasının kızı olabilir. Herhangi mesela yani kendine nikah düşecek olan her insan. Kimi mesela değilmişse. Şimdi bu dört mezhebe göre de bak. Şimdi buraya, bak, buraya iyi dikkat etmek lazım. Dört mezhebe göre de efendim şehvetle dokunduğu an dört mezhebe göre de abdest bozdurur. Bak. Şimdi Şafii bunu şehvetle, şehvetsiz hiç ayırmamış. Demiş şehvetle de dokunsa, şehvetsiz de dokunsa abdest bozdurur. Hanefi demiş, mesela işte diğer mezheplerdeki imamlar şehvetle dokunduğu an mesela abdest bozulur. E, öbür tarafta, olsa, eşi, bile olsa. eşi bile olsa. Ama mesela Hanefi de mesela efendim şehvetle değil de Efendim normal bir şekilde dokunduğu takdirde Efendim herhangi bir sıkıntı yok Abdest bozulmuyor. Çünkü Allah Resulü Hazreti Ayşe diyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kalktı diyor Teheccid gece namazını kılıyordu. Teheccid namazını kılıyordu Benim ayağım acıktaydı. Onun ayağı Benim ayağıma dokunduğu halde namazına devam etti E burada mesela ne bak Burada Sayı hadis de var. Şimdi Şafii mezhebindeki mesela da, dayandığı Delil e, Efendim nisa' Ayetine dayanarak Mesela efendim bu hükmü çıkarıyorlar E şimdi buradaki bu meselelerin teferruatını mesela biz, biz şurada kısa geçiyoruz aslında. Yani şimdi bu meseleler o kadar biz bu mesela şu okuduğum bu akşam mesela anlattığımız bu meselenin üzerinde teferruatına dursak bir hafta bir hafta on gün bitiremeyiz yani. Yani her gün yapsak dahi. Ama mesela bunun teferruatlarını efendim daha e, mesela tafsilatlı fıkıh kitaplarda mesela örneğin Zeheb Zuhaile'nin efendim İslam fıkıh ansiklopedisi. Onu mesela ee, Sizin o şey kitaplarda vardır mesela o e, şey yüklediğimiz kitaplarda vardır yani <gülüyor> ha. Ha. Onlar inşallah Allah'ın izniyle onlara bakın ee, Mesela efendim internette bakabilirsiniz sıkıntı yok yani Sizde maşallah elhamdülillah ellerinizde şey çok yani o imkanlar Mesela o kaynaklara bakın onlar hepsinden mesela bulmanız mümkündür ee, Ondan sonra mesela böyle o, o oradaki mesela Teferruatı mesela diyelim adam bir niyet konusunda 50 sayfa mesela yer açmış. E şimdi biz bu 50 sayfayı ders olarak yapmaya kalkarsa kaç günde bitiririz mesela? Mesela efendim bütün mezhepleri getirmiş, başka mezhepleri getirmiş, zahiri mezepini getirmiş, el hüsnetli mezheplini getirmiş. Efendim birçok mesela konu üzerinde delilleriyle beraber. E bu mesela bu bizim için bir nimettir yani. Evet. Buyurun. Hocam Buyur, bütün arkadaşımız az önce dedi ki. Şimdi ben bakarım işte e, İmam Şafii'nin görüşüne ve deliline bakarım işte İmam Hanefi'nin hangisi mantıklı gelirse ona idem. Böyle bir şey nasıl yapabilir hocam? Şu an avam konumundayız biz. Evet. Biz o kadar ilim tahsil edip hani istihhat koyacak ya da şey bir şey verecek e, fetva verecek durumda değiliz ki. Hani bu bir anlamda imam imamlarımızın e, görüşlerini değerlendirirken bile. Bizim ilim sahibi olmamız lazım. Öyle evet. değil midir? Evet. Evet. Bu durumda sadece şunu yapabiliriz. Hangisine uyacağımız, hani zarurete binaen Evet. uyma durumunda değişiklik olabilir. Evet. Ama öte yandan am şu bir değerlendirmeye girmek için bayağı bir ilim sahibi olmak evet. lazım herhalde. Değerlendirme noktası öyledir. Ama mesela şey olarak yani mesela diyelim ki mesela değerlendirirken diyelim ki işte onların mesela görüşlerini mesela efendim incelerken kalp hangi tarafa delil hangi tarafa daha çok mesela biliniyorsa hangi taraf delil ve ispatlarıyla anlaşılıyorsa orayı herhangi ister ister hanefiye göre yap, ister şafiiye göre yap, ister malikiye göre yap, ister ameliye göre. Hiçbir sıkıntı yok yani. Yani yeter ki yani bir yapabileceğim bir sahi bir e, amel olsun. Evet. açabilirsen işte çok sıkışırsan yandan yaradan yardım al. Şimdi ben zaten Hayat işte yapmıyorum. Ve tamam ben zaten kafamdan bir şey uydurmuyorum. İhtiyaçları tabii ihtiyaç olan ihtiyaçın üzerine bakıyorsun. O ona evet. Tabii olan ihtiyaçın üzerine bir şey yani ben şey, evet, e, evet. Şu hadis ilmi hakkında e, kitaplar açıklamasın. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu mu? Evet. O şey da bize olan şey yemiş. Şimdi Ebu Davud Ebu Davud'a ahkam hadisleri mesela şey yapıyor. Neylulel emtar var, Ne tas çok güzel de bu hepsi Arapça. Bu hepsi Arapça. Ama Ebu Davud tercümeleştirmişler yani. Ebu Davud e, zaten kütüphanesi de yetiyor aslında. Aslında kütüphanesi de Daha başka şeyler karşıdırmaya da mesela Buhari Buhari'nin tercümesi vardır. Efendim İbn Mace'nin tercümesi vardır. Efendim şeyin yani ne sayının vardır. Mesela kütübü isteyenin mesela tercüme edilmiş. Hatta darimi de kütübü ile bile dahil. mesela efendim, muvatta, Bunlar hepsi tercüme edilmiş e, halleri var. Mesela şimdi daha çok e, ben şu noktayı tavsiye ediyorum. Buhari ve Müslim ve Ebu Davud da mesela ahkam hükümlerini açıkladığı için ona bakmak lazım sürekli mesela. Ondan sonra Ebu Davud'da da yine aynı o şerler yapılırken o şerlerdeki şeyler de açıklanıyor yani. Mesela işte şu mezhebe göre şöyledir, bu mezhebe göre böyledir. Yani şimdi sadece salt hadisle bir manada yetersiz kalıyor. Mesela diyelim ki nasıl? Efendim ben elime bir hadisi metnini alıyorum, metni inceliyorum. E, o metni ben anlayabildiğim kadar anlar. Ama bu metnin üzerine şarihler var. Şerh edilmiş mesela metin şerh, mesela hadis şerhleri var. O hadis şerh mesela efendim sahibi mesela e, Sünnene Ebu Davud'un kaç tane şerhi var mesela. Mesela muhatabın kaç tane şerhi var? Mesela efendim sahibi Buhari'nin kaç tane şerhi var? Bu şerhler üzerine mesela hadisleri şerh yapmışlar. Bu mesela muhaddisler o şerhi mesela açıklamışlar o hadisin mesela varılacak noktayı. E şimdi diyelim o şerhi okumadığımız zaman salt bir hadis eee şeyle yani mücerret bir e, ibare anlamak çok zor yani. Asıl zaten evet. O o insan yani o evet. Tabi. Şey Tabii. Evet. Evet. Evet, Allah razı olsun. Başka Cafer abimiz. Hocam tamam peki. Vesallallahu ala seydina Muhammedun Nebiyil Ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifûn. Weselamun alel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Fatiha ma'as salawat. Allahumme salli. soralım işte evet. Güzel bir rahmet çıkıyor ortaya aslında. Ay canım döş geldi niye? Eyvah. Lütfen.